Başladık mı? Başladık tabi. Bayağı uzun, oldu, uzun zaman oldu başladık diye. Vallahi ben diyorum. Ben, Sen sürekli ben diyorsun, sürekli mı? diyorum. Ben evet diyemiyorum uzundur arkadaşlar. O yüzden dedim ki yeter artık. Yeter artık. <gülüyor> Benim mi diyeceklerim var? Hep bu ikisi sürekli konuşup duruyor. <gülüyor> Sen dinliyor musun ki? Ya <gülüyor> <Yo>, dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne dinleyeceğim lan konuştun bok bok şeyleri. <gülüyor> Selam gençler. Gençler nasılsınız? Ben uzandır yoktum. Evet. Şimdi varım. Hadi bakalım. <gülüyor> ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Herkesin konuştuğunu. <gülüyor> Herkesin konuştuğunu bir de biz tekrar. Bir de ben benle konuşacak zorladım kendisini. İstediğim dedim ki böyle olmaz. Ben benim de söyleyeceklerim var. Hı. Batman, Superman. Üstüne ben de konuşmak istiyorum dedim. Batman, Superman, Dawn of Justice. Dawn of Justice. You will. You will O muir, will'lere hep bir tuhaf söylüyor yalnız Filmin sonlarına doğru bir yerde de Will diyor böyle. <gülüyor> Evet izledim will. Evet izledim sonunda evet. Erken izleyemesem de Etkinlikte yine bir etkinliğe daha <gülüyor> Ben olsam da Yapamadığımız için etkinliği evet ya. Bu terör saldırıları yüzünden ee, Nasip olmadı Londra'dakini yaptılar mı? Yaptılar. Ben anlamadım yani şey galayı yaptılar, kırmızılığı yapmadılar. Kırmızalıyı yapmadılar. Ah. Vallahi. Vallahi ben bugün tekrar gittim. Ha. İkinci izledin değil mi? İkinci izledim. Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum: üçte gitmeyin filmi abi. Ya bu filmde üçtelik bir şey de yoktu. Yani zaten. bir iki tane abi? sahne var ama gereksiz sahneler. İşte o incilerin patladığı sahne, yarasa sahnesi, ne bileyim ıvır zıvır. Ama onun dışında çok hakikaten üç boyutlu bir şey yok. Yayemedi ama gözlüğü takınca karanlık oluyor film. Yani bir film zaten karanlık, bu daha da karanlık, karanlık oluyor. oluyor. İki bak yemin ediyorum bu herifler ne makinelerinde kalibrasyon yapıyor. Ya tabii canım bizde çok kötü. Ondan sonra bak bize işte verdikleri nerede gözlükler, izledin? Ha? nerede izledin? İstinye de izledim. İstinye sinemaksyonu. Işte. Hmm. Abi sinemaksyonlar çok kötü ya. Bak gözlükler dandik. Hmm. Tamam mı? Makinelerde kalibrasyon yok. Yani ben ikinci gittiğimde yani ilk gittiğimde Amex'e gitmiştim basın Hı -hı. gösterimine. O ne 1 daha iyiydi. Hı -hı. Ama zaten gözlüklü adamlarız. Gözün üstüne tekrar gözlük takmak mi? takmak durumunda kalıyorsun. Yani güya temizleyip yeniden poşetleyip veriyorlar da yani gözlükler yalan. yalan. Evet. Tamam mı? Çizik dolu işte pis Ya yani pis demeyeyim de hani düzgün temizlemiyorlar. Ondan sonra da şey yani makinede kalibrasyonunu biyolojik... yapmıyorlar tamam mı? Ya yani ben bütün filmi baştan sonra ikinci izlediğimde çift izledim hmm. Aa, böyle şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün mesela biz filmi izlerken hmm. sonra ara verdiler falan böyle adamın teki bir bayağı bir kapıda şey yaptı ee, söylendi bir şey oldu görevli geldi bilmem ne falan. Hmm. Ne için tam olarak söylendiğini anlamadık ama o da böyle bir sanırım görüntüden hmm. şikayet etti yani bir hoş biz derken bir sıkıntı yaşamadık ama yani onun artık gözünde mi sıkıntı vardı? Neyinde sıkıntı vardı bilmiyorum. Sonra hatta filmden çıktık. Aşağıda kavga ediyordu. Vallahi bilmiyorum da Adamlarla. benim ilk izlediğimde de filmden çıktım. Böyle şey gibiydim. Hani e, zaten depresifim. <gülüyor> e, Baya böyle şey hani gözlerim yorulmuştu. Başım hmm. ağrıyordu falan. Bu ikinci izlediğimde daha kötü oldum. Hmm. Bildiğim başım ağrıdı. Midem bulandı. Yani Allah Allah. evet. Bence gitmeyin. Yani 3'te 3D, yani hiç, hiç 3D ama alternatif var mı bilmiyorum ikide. Bilmiyorum. Filmi. Ben eğer hani bir daha gidecek olsam bilmiyorum. Kesinlikle ikide gitmek istiyorum. Çünkü üçte de inanılmaz çok detay kaçırıyorsun ya. Doğru, yani. hepsi gidiyor. Valla bence yani ben zaten bu film e, benim açımdan iki defa sinemada seyredecek film değil. Ama bir kere seyredin sonra bu Bekim, bu Jüri falan çıksın düzgün adam gibi evde seyredin ekranınızda sevdin. Bence daha çok keyif alabilirsin yani. Ya şimdi Detayları en azından daha ben, rahat görürsün. Ben <gülüyor> ikinci defa izledim ya ben şunu fark ettim. <gülüyor> ben e, çarşamba günü izledim. Hı hı. Çarşambadan bu yana biz zaten e, Kafka Eski podcast'imizi çektik. Yani, ya cumartesi günü koyduk hı hı. E, ya da pazar günü koyduk. Bilmiyorum. E, cumartesi veya pazar nasıl koyacağım? Bugün Bugünkü cumartısı tamam işte Pazartesi koyuyor ben he, ben ben yapmadım editini bu sefer ha ha anladım yani kafkasya yaptı o koyacak tamam. he, o koyacak ya Cumartesi ya akşamı ya, ya da Pazara koyacak, koyacak. ya Pazara koyacak ee, şunu fark ettim yani filmi ben sabahlara kadar eleştirebilirim hı hı. E, ama bir yandan da filmi çok sevmek istiyorum hı hı. ve hı hı. filmi üstüne konuştukça şunu fark ettim şey e, sevmediğim şeyleri e, şey yapabiliyorum hani göz ardı ediyorum e, hayır yani kabullenebiliyorum göz ardı ediyorum demiyorum da kabullenebiliyorum hı hı. o yüzden dedim sana sen bir iki üç gün bekle tamam mı yani daha doğrusu bir hafta falan bekle hı hı. o ilk şeyin bir geçsin <gülüyor> nefretin bir ha. geçsin dursan ondan sonra yani gerçekten artık kalan şeyler güzel şeyler artık kalıyor. Ya şimdi. Bak, o yüzden ben ikinci defa izlediğimde mesela hani ben baya bir develendim yani bu filmle ilgili tamam mı? Hani e, şu an yayınlamadım hala ama böyle 3 sayfa yazı, yazı yaz... yazdın. Hmm? <gülüyor> o derece dolmuş. Hayır yani çünkü ya yani bir yandan da o yazı yazarken kafamdakileri hı hı. toparlayayım istiyordum. Evet. Ve az çok toparlandı ve hani tamam. Yani benim için en büyük şey yani böyle hani bütün filmi etkileyen bir unsur var. Ama onu e, man, onu hadi es geçeyim dediğim zaman hı hı. yine de hani yine hataları var. Onu geçsem bile. Ama en azından keyif alınabilir bir film haline dönüşüyor. Anladım. Onun detaylarını konuşuruz şimdi. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hı hı. İzledim. Hı. Açıkçası bir kere filmin ilk yarısında e, hiç keyif almadım. Hı -hı. Yani izledim. Tamam, evet. Yani çünkü bu filmde Batman'i tanıtmışlar mecburen. Hı -hı. Ondan sonra e, ben bu karakterlerin mecburen tanıtılmasını artık çok sıkıldım. E, ya zaten zibil kere sonra artık ezbere bildiğimiz sahneyi bir de şu açıdan çekip size yedireyim. Ondan sonra bir de işte böyle vereyim sonra duygusal sahne çekeyim. Yavaş çekim böyle inciler dağılırken gözyaşıymış gibi, kanmış gibi onu göstereyim falan. Ya tamam çok güzel. Evet. Zeki de demiş ki benim de bakayım ben de böyle çekiyorum bu sahneyi demiş. Kendi mahsurbasyonu yapmış orada. Ama yani üf tamam mı? Yani mecbur bunu vermek zorunda değildi bence. Zaten hep benimle ilgili bize 20 şimdi, senelik elif işini yaptığı işini bir adammış. Ben, ben şunu diyeceğim. Mesela bak, diğer podcast'te demiştim galiba bunu. Nemisinler? Eee Filmi ben diğer arkadaşlarla konuşurken de bunu söyledim. Eğer bir filmin başarı kriteri iyi bir film veya kötü bir film olmasının Hı -hı. başarı kriteri sen izleyicine sinem yani gösterdiğin şey, perdede yansıttığın şeyin Hı -hı. bir parçası olduğunu hissettirebiliyorsan ve o, o dünyaya izleyiciyi sokup o deneyimi yaşatmak ise bir filmin Hı -hı. başarısı ki bence en temel başarısı bu olmalı bir filmin film ol olabilmesi için tamam mı? Hı -hı. Bunu ben de yapamamıştı ilk filmde, yani şey ilk izlediğimde. Tamam, tamam ne yaptı? Yani, i̇kinci izlediğimde başka detaylara dikkat biliyorum. Evet, yani. İkinci izlediğimde zaten onu artık zaten tamam. Zaten hikaye evet. bildiğin için, şey evet. bakıyorsun ne çekmiş, nasıl çekmiş, kimlermiş. Yani film beni, yani bu senin için geçerli olmayabilir, Ahmet için, Mehmet için, Ayşe için, Fatma hı. için geçerli olmayabilir, ama benim için film beni tamamıyla dışladı, tamam mı? Hı hı. Yani kendi filmin içine çekemedi beni. Hı hı. O yüzden ne karakterlerle empati kurabildim. Evet. Onu yapamıyorum. E, ne şey e, hikayenin akışına kendimi bırakabildim. Hal böyle olunca direkt analiz moduna geçiyorum ben. Tamam evet, mı? Zaten öyle oluyor ne yazık ki. İşte gözüne batmaya başlıyorsun evet. o zaman. Çünkü o o gözüne batan şeyi öp bahsedecek edecek o duygusal bağlılık evet. olmayınca. Yani işte mesela şimdi Batman'le ben o gösterdiği kaç beş dakikalık, 3 dakikalık yavaş çekim sahnede ne ha, kadar duygusal diyeceğim. şey bağ kurabilirim ki yani? Hayır, bak belki sen Batman'i bilmiyor olsan, belki. Kurarsın. Batman bilmiyorum. Batman'i bilmenin namına koyayım, pardon kusura bakmayın ama yani. Ama bak. <gülüyor> i̇stemiyorum artık. Batman'i bilen bir adam için, bak ben ömrüm boyunca e, Batmanci, <gülüyor> Batman, ben Batman'in bin bir türlü halini gördüm tamam mı? Tam işte. Ben Batman'in e, şey, sen söyle. E, şeyin ya, dediği, gibi, dediği gibi kemiği simitinde dediği gibi Batman'i çıplak gördüm onda mıydı? <gülüyor> Hayır. Bak. Yani şey hani bak Batman'in tamam Adam ve Salini görmüşüz. Tamam mı? Vallahi ee... ya onu da gördük hakikaten. Adam ve ortaya gördük. çıkıyor <gülüyor> Hayır gördük. Ha bir sonradan gördük yani zamanında görmedik. Tamam gördük. Bak animation halini gördük ondan sonra işte sen söyle ne tarifini daha unutmadım. Kim? Tim Burton Batman. Tim Burton'ı, Michael Keaton'ı gördük, Walkenmur gördük. Gördük. Gö gördük, gördük. George Clooney'yi gördük, Ondan sonra işte şey, son Kışın çizim Bey Bey'i Bey gördük, gördük. Tamam mı çeşit. Oyun oynadık. bak. çeşit. <gülüyor> oyunun oynadık. Bak. oyunun oynadık. NVI çeşit animasyonunu izledik. Evet. Ondan sonra bunun üstüne bir de yani Zebil Yar tane yazarın çizilerini, çizdi, çizdiği hmm, çizdi çizgi romanlarını okuduk. Evet. Tamam mı? Şeye de maruz kaldık. Ee, ne bileyim, Batman'le dalga geçen bir sürü işte e, şeye de maruz kaldık. Evet. Çok tamam çok mı? acayip her kötü şeyini, Batman filmlerine de maruz kaldık. Her şeyini gördük tamam mı? Fakat yani böyle bir adama yani benim gibi bir sürü insan var. Sonuçta Hı. sen Batman Superman filmini niye çekiyorsun? Çünkü bu adamlar artık bilindik ikonik karakterler. Evet, evet. Ee, kendi e, seyirci kitlesiyle geliyor. Evet. Yani sen bir Batman filmi çekip de Batman bilmeyen adamım hedefliyorum deme lüksün yok, yok artık. Yok işte Onunla. evet. Çünkü yok. sen bu, bu yani benim için çekiyorsun. Aynen. Batman bilen adam her... Ne, her, her bokunu biliyor her, zaten. Hayır şey. E, sike sike gelecek biliyorum ben bunu yani, zaten diyor. Abi bir de şey yani düşünsene. E, yani her açıdan artık görmüş olduğun ezbere bilmiş olduğun bir sahneyi. Hı hı. Ondan sonra ha, bak e, tekrar izlediğin zaman sen orada şey yapıyorsun tekrar yani. izlesem sorunum yok bak Hayır, ama şeye giriyorsun zaten işte orada analiz diyorsun ya hı hı. E, hmm, Zek de böyle çekmiş Hayır. yani bak şeye bak, aynı, aynı sahneleri birebir çekmiş olsa tamam mı ee, hiçbir sıkıntım olmayacak benim ben onu aslında. orada izlerken A, dedim ki ara sokakta değil de no, yolda dedim. <gülüyor> <gülüyor> ha, crime eli olayını siktiğin attın tamam mı crime eli yok artık yani bu Batman He. Superman filminde artık e, D.C.E.U'da Crime Ali yok. Evet. yok. Hmm. Çünkü bu çok bariz bir şekilde tamam mı? Sokaktan geçen herhangi biri tamam He. mı? Silah çekmiş. Burada bir tek şey var ama. Babası yumruk atmaya çocuğu ölüyor. Gerizekalı işte. <gülüyor> kudumu sana. Diğerinde diğer önlerine falan geçip öldüğü sahneler vardı. İşte ne bileyim. Bak, yok öldürme. Şey, Onun sırrı begging yani ayağlarıyken öldüğü sahneler vardı. Burada böyle yumruğu atarken ölüyor. Şimdi Batman, <gülüyor> Thomas Wayne karakterini sen dakika bir gol bil yani. Anladın mı? Thomas Wayne karakteri aslında Batman'in e, Punisher gibi bir karakter olmamasına neden olan bir karakter. Evet. Anladın mı? Aa, doğru. Çünkü babası o kadar şefkatli evet, bir evet. insan olmasa o tamam da gider mı? herkese ha, işte doktorluk Çıldır. yapıyor olmasa tamam mı? Servetini falan sikledeb edip... Ha, insani değerli, bir insan evet. insani bir değeri olan bir humanist insan mi? olma. Humanist bir insan olmasa Thomas Wayne. Bunun ön, buna e, şey yapmış olmasa Batman ortalığın anasını siken tamam Punisher gibi. Aynen para da var. Ha, kafa patlatan bir herif olurdu. Evet. Sen bize Thomas Wayne'i tamam mı? Karşıma serseri çıktı. Oo ben şimdi şey e, Kara Murat gibi tamam mı? herif yumruğunu yapıyor. Hı -hı. Üstüne saldırıyor herifin. Herif korkup ateş ediyor. Yani cüzdanını verse He, gidecek o herif vursa... tamam mı? Cüzdanını verse gidecek bari bir herif. Çünkü herifin ateş ederken ki yüz ifadesini evet, de evet. görürsün. Korkuyor tırsıyor herif. Evet. Yetmiyor. Marta çutları. Evet, tamam mı? Evet. Çok acayip ya, vallahi çok acayip. Ben yani neyin kafasında çektiğini anlamadım bu film zaten. Bak, sen aileni korumak için o hamleyi yapmıyorsun orada Thomas Wayne olarak, tamam mı? Orada sen gereksiz bir ego ıı, şeyi için yapıyorsun. Ondan sonra da kalkıp Martha ölünce böyle son duygusal anlarını işte hayatımız Martha diyerek şey yapıyorsun. Tamam mı? bir. Zaten psikolojisi bir dakika, bozuk bir şey çocuk yetiştirmenin şey demedik ama spoiler montoy demedik ama ya ne Allah ne Allah ne verdi size zaten. <gülüyor> Tamam ya yani ben onu gördüğüm anda beni zaten bir sen Batmanciyimydın. Siktir git demiş oldu film bana. Tabii canım çok komik yani. Ama bir bizzat gösteriyor yumru, yumru, evet, yumruğu sıkıp evet, özellikle gösteriyor. Çok ayıp yani. Aa dedim lan herif yumruğunu sıktı vur, vurmaya kalktı. Vay malla <gülüyor> yaptım <ha>. ben. Vay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dallama. kendi kendime. Ya. <gülüyor> ee, yani demek istediğimiz Sonuçta Batman'i bize yeniden tanıtmayı çalışan şimdi bir şeyim. Evet. E, bu zaten şey e, de dedi bunu. Yani, e, Zack Snyder de dedi. Laf arası Zack Snyder'ın amına koyayım. Devam edelim. Dedi ki, yani biz DCU'da multiversis işliyoruz arkadaşlar dedi. O yüzden kafamıza göre istediğimiz gibi yorumlara muhabbetine girdiler tamam mı? Yemin ediyorum, yemin ediyorum bence e, Bibo bilmiyorlar. Yani Zack Snyder'ın ben bu filmle Ondan sonra gerçekten de DC'yi DC sinematik evrende ondan sonra e, yok etmek için tutulmuş Marvel tarafından bir insan olarak <gülüyor> görüyorum. Yani yemin ediyorum bu herife bir film daha çektirmesinler artık. Hay bak. Bu adam bu filmlerin ya yani bu nasıl biliyor musun? Bu Michael Bay'e Transformers çektirmek gibi bir şeye doğru gitti. Yani artık hani herif aksiyonu biliyor diye ondan sonra Michael Bay'e verdiler. İşte böyle abuk sok bir filmler ortaya çıktı. Ninja Turtles da öyle oldu biliyorsun. Yani bu, bu adam ondan sonra tamam Watchmen filmini belki çekmiş, çekmeyi başarmış olabilir bir şekilde ama Man of Steel'de de tamam belki aksiyon sahneyi güzel tutmuş olur, bir şey yapmıştır ama bu adam film çekebilen bir adam değil yani. Böyle içi boş film çıkıyor işte sonra karşına. Hay bak ben bu adamın Bilmiyor çünkü. Bilmiyor. Bu, bu Brian Singer değil bu herif. Brian Singer en azından birazcık biliyor. Hayır bak. Burada benim e, bence teknik olarak herifin bir sıkıntısı yok. Yok teknik olarak sıkıntı var demiyorum zaten. Adam var. çok iyi film çekiyor. Karakter tamam kurmada sıkıntı ha, var. Karakter kurmada sıkıntısı var. Hikaye anlatımında bu filmde sıkıntısı var. Çünkü bak bu filmin senaryosu adını unuttum herifin. Eee ya birkaç kişinin elinden geçti. Hı hı. En son bir rewrite geldi, onun üzerine çekildi. Ya yani şu şundan şüpheleniyorum ben zaten. Bir Warner Bros. Biz bunu franchise yapacağız. O yüzden sen ne yap et bu filmi e, hani bir hı hı. E, sinematik evren filmi yapmak zorundasın diye bir hı hı. dayatma yapmış. Ya Belli. Tamam. Filmde İki, bence sorunlar var zaten. Iki, Çekerken bence piyasaya yani insanlara yansıtılmayan belli başlı tabii tabii, arkada çok arkada büyük sorunlar var. yaşanmış gibi geliyor bana da. Hissediyorsun izlerken. iki şey yok. hani e, Bu adamlara bence yeterince bir şey özgürlüğü sağlanmış sağlanmamış. E, yaratıcı özgürlük ya da işte bir e, evren kurma konutundaki özgürlük sağlanmamış gibi geliyor bana. Niye? Çünkü e, Warner... Disney'e göre birazcık daha şey muhafazakar bir yapıya sahip tamam mı? Birazcık daha muhafazakar. Daha e, bürokratik, evet. bürokratik e, daha muhafazakar bir yönetim sistemi var. E, biraz geri kafalılar yani anladın mı? Evet evet onlar çok şeyler ya bayağı stüdyo yani. Evet bayağı böyle şey hani eski para stüdyosu. Yeşil çamunlar. Şey. <gülüyor> yani Marvel şu ana kadar yani yapmış olsa da bizi gözümüzü sokarak hiçbir şekilde yok biz eee bu filmde işte Audi'den destek aldık o yüzden işte Ben Affleck gitsin Audi reklamı çeksin hmm. Yok Türk Hava Yolları'ndan para aldık işte Ben Affleck'le ile Jesse Eisenberg gitsin Türk Hava Yolları hmm. reklamı çeksin Yok bilmem ne falan İşte Carl's Junior'da Carl's Junior sponsorluğu aldık o yüzden gitsin Man of Steel için şey hmm. Henry Cavill Carl's hmm. Reklamı çeksin demedi Evet. Marvel. Şu ana evet, kadar yaptım şey. mı öyle bir şey? Ben hiç görmedim. Hiç görmedim. Yani şey olarak gördük tabii canım. Var ya yani yine. Saçmasalak. Ne vardı? Bir şey vardı. Bu Avengers için mi? Bir şey için vardı yine. Ne vardı? Bir hatta komiktir reklam. Hatırlayamıyorum. Bir, bir markayla bir reklam yaptılardı. Doritos değil ya. Ne bir kokumun markası yine bir şeyle bir, bir yani saçma, saçma bazı reklamlar tabii ki oluyor sponsorluklar üzerinden tabii ki oluyor da anasını mesela buradaki Türk Hava Yolları gibi falan Hı -hı. büyük sponsorluk anlamında e, görmedik biz. Yani Ama şimdi falan yapmış olabilirler. Çünkü filmlere yapıyorlar evet. bazen. Ee, ne bileyim şey düşün. Man of Steel'i düşün. Sen orada kaç tane reklam görüyorsun film içerisinde? İşte Shelley mi, BPM'i ne Hı -hı. görüyorsun? Ondan sonra IHOP'u evet. görüyorsun değil mi? Evet, evet. Ondan sonra Sears'ı görüyorsun. Bunu gözüne gözüne, mi, gözüne, sok, gözüne sokarak yapıyorlar. Niye? Çünkü onların çalışma şekli böyle evet, tamam mı? Evet. Reklam aldık abicim diyor. Yani ben bunun parasını böyle çıkartıyorum Doğru. diyor. O adamların çalışma şekli bu. E bu mantık içerisinde sen e, yani Kevin Faye gibi bir adama al abi sen ne bok yersen ye diye Hı -hı. bir franchise veremiyorsun ki. Çünkü Hadi verdin diyelim ondan Belli sonra sahneler önceden belli ha. sonuçta Ondan sonra sen Warner olarak geliyorsun Ya Zek şimdi biz Türk Hava Yolları'ndan 50 milyon dolar aldık He. İki tane sahne sıkıştırmamız lazım hacı diyorsun He, Bir uçaklı sahne ha. çekiyor Uçaklı sahne çek Ondan sonra ne bileyim ha işte iki tane de reklam çekmek için adamların 5 gün bir gönder Hı. Reklam çekeceğiz Yok bilmem ne falan filan. Böyle bir mantıçlı i̇şte, bir mekanizma şeyleri, tamam mı? Şeyleri çok fena. Yani filmin e, şekillendirmesindeki e, nedeni sınırlar filmin de şeyini bozuyor. Şimdi yani bu filmin bana bana göre e, detaylara inmeden önce en büyük e, hatası adı. Tam Batman vs Superman Dawn of Justice olması tamam mı? Yani bize demişler demiş olsalardı ki. Batman ve bu ne yaptılar pazarlamayı. Batman ve Superman demiş olsalardı. Hadi Wonder Woman'ı bir film daha bekletelim. Cyborg'u, işte Flash'ı, işte hani Justice League kısmını komple bir film daha bekletelim demiş olsalardı bu film çok çok daha iyi bir film olurdu. Ne olurdu. Veya Batman ve Superman siktiret. Dawn of Justice'te. Tamam mı? Batman ve Superman kapışmasını kısa tut. Hı -hı. Tamam mı? Birazcık daha Justice kısmına Yahu ya şey yapmıştı işte, direkt abi yani zaten film öyle Batman filmi yap Batman Yani Batman de içine de Superman'in sok ne var aynı evrenlediler mi yani? Sonra Batman Dawn of Justice desen ondan sonra yine olur. Çünkü zaten Justice League ya Superman bir araya getirecek ya Batman bir araya getirecek. Yani ikisinden biri. Superman'i seçmedik, Batman'i seçtik de ondan sonra işte Batman bir araya getirecek kafasından gidersin. Batman'i düz adam gibi tanıtırsın. Veya hakikaten işte ne yapacaksan. Ondan sonra e yine aynı filmi çekerdin yani. Batman, Superman'le de Superman arada gelirdi. Ondan sonra ne oluyor derdi. Şimdi ikinci büyük hatası filmin e, şey yok. Hikayesi yok. Tamam mı? Sen bak dediğin gibi pazarlamayı Batman ve Superman üzerine yaptılar. Tamam mı? Bir kısım Tamam gelecek göreceğiz. Bunu da görecek miyiz acaba? İşte Wonder durumunda geliyor falan yani. filan. Tamam. Onu da yaptılar ama bütün marketing Batman'li Superman kapışıyor hacılar evet değil mi? Afişler bile böyle karşı karşıya. Bunu da niye nasıl verdiler bize? işte senatoya getiriyorlar Superman'in sen tanrı mısın? Olan her şeye işte kendi kafana göre karar veriyorsun. Süpermen insanlardan üstün müdür, değil midir? Hı -hı. Hükümetin kontrolünde olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Hani böyle eee olan evet, e, bir senaryoyu e, evet, fragmandan vererek ol, yani işlenmesi Hakikaten gereken. Yani gereken. Ve abi. bunu görmek istiyorduk aslında. Çünkü bize bunu göstereceklerini söylüyor musun? İlk fragmanı. Hı -hı. o sonra işte False God Evet. Yazısıyla beraber falan böyle. O, oh, demiştik şey, Süperman'ı hani üstünde çok gidilecek. Ondan sonra hakikaten işte böyle politik olarak ne incelenecek falan. Hani böyle bir e, hikaye olacak sen diyordun ama filmde izlediğinde öyle bir hikaye yok. Olan Foskadı başlıyor öyle. Görmüyorsun bile. Öyle başlıyor, tamam mı? Öyle başlıyor. İki dakika veriyorsun onu, tamam mı? Ondan sonra bak, yani şey. Hani de, diyorum ya şimdi duygusal olarak empatik kuramayınca karakterle, hikayeli analiz moduna geçiyorsun diye. Yani tamam. Adamın... Analiz modunda görüyorsun tamam mı? Bu adamların ne yapmak istediği çok belli tamam mı? <gülüyor> Adam işte şeyle başlıyor işte ilk önce Batman'in tamam mı, işte travmatik bir çocukluğu var ve hala bunun üstünden atamamış ve psikolojisi bozuk iki tane böyle kafasında birkaç tane tahtası eksik bir herif olduğunu görüyorsun tamam mı? Ondan sonra da işte Superman şöyle mi böyle mi işte yani orada Zack Snyder demiş ki aa işte ben bunu işte Dark Knight Returns'tan alırım birkaç tane işte medya işte e, sahnelerini çakarım oraya oh ne güzel falan işte uçarak da işte e, artık meclise Hı -hı. iner oh güzel görüntü. Ondan sonra da tamam bunu insanit kısmını tamam Batman'in sorgulama görevini de gitmiş şey senatör Finch denen bir karaktere vermiş. Tamam verdin eyvallah ve bunu verdikten sonra da e, saf yani şey e, sen söyle hani bu sorgulamanın gerçekten olabilmesi için bu kadını gerçekten idealist bir kadın haline getirmek evet. için de Lex oturu kullanıyor tamam evet. mı? Lex Luthor da bu motivasyonla diyor ki madem böyle bir şey var buna karşı da bir silahlanmamız lazım hocalar Hı diyor tamam mı? Hani, en büyük, yani büyük eleştirilerden zaten yani şey soğuk savaş eleştirisi yapıyor aslında bir yandan. Yani orada. Tamam mı? Yani orada zaten herhalde e, işte Lex Luthor'ın e, tek Lex Luthor olduğu sahne. Evet. O'ydu bu arada bence. Ha, bak buraya kadarı da iyi. Tamam mı? Ben hala karakterlerle bir empati kuramıyorum. Fakat adamların kafaları ne nasıl işte ne yapmak istediklerini görüyorum. Tamam mı? Hı -hı. Mantık çerçevesinde yapmaya çalıştıkları şey. Buraya kadar geliyorsun. Ondan sonra da Hoppa diyorsun. <gülüyor> Araya Voli -e denen bir karakter sokuyorsun. Ne? ki abi vakti. Ben de acaba. Ha, dedim kaçırdığım bir şey var diyorsun, mı? Diyorsun. Voli -e diye bir karakter koyuyorsun. Meğer işte Batman'i manipüle etmek için kullandığı piyonu. Tamam mı? Lex Luthor'un. Çünkü orada işte e, hani Batman kendi kurtarıyor falan filan. Ondan sonra da işte e, Vol'in de orada Batman, şey Bruce Wayne'e tamamıyla teslim olduğunu da görüyorsun. Hı -hı. Patron sensin patron diyor. Tamam mı? Sen ne dersen odur diyor. Evet. Fakat işte böyle diyen bir karakterin üzerinde sürekli negatif yük yapıp Hı -hı. tamam mı? Batman'i şey yapıyorsun. Yani Bruce Wayne'i. Evet. E, İrit ediyorsun. E, şey yani. yapıyorsun. E, manipüle Manip ediyorsun. Manipüle ediyorsun. Bu noktadan sonra aslında eğer işi düzgün yapmış olsalar bu noktadan sonra şeyin... E, sen söyle Jesse Eisenberg'in... E, House of Cards'taki Şey olması lazım. Tamam mı? <gülüyor> e, <gülüyor> Kevin Spacey yani. karakteri olması lazım. Tamam mı? O, bak, manipüle ettim. Evet. Tamam bu herifi de? Şöyle de bu herifi manipüle ettim. Şimdi senatörün de ağzına sıçacağım. Hı -hı. Ondan sonra böyle devam etmesi gerekiyor. Fakat bunun altını doldurmamışlar. Hı -hı. Adam diyor ki... Tamam işte... Yani niye dolduramamışların da sebebi şu. Herifi tamam mı? Şizofren bir deli karakterine büründürmüşler. Tamam? Mı? Evet. Orada rasyonel bir düşünce akışı yok. Orada yok. joker moduna giriyor herif. Kopuyor. Durup dururken Red Capes are coming diyor. Sen bu bağlantıyı hani bir iki kere daha böyle düşünsen kurabilirsin, tamam mı? Ya yani paranoya şeyini. Ama kim anlayacak o referansı şimdi orada? Aniden öyle bir şey diyorsun. Ondan sonra işte binbir türlü işte fel, güya felsefi e, alt metinli konuşmalar var ama o kadar havada ve yüzeysel kalıyor ki Lex Tutor'un ciddiyetine ya da işte motivasyonunu o şey e, şeyini bozuyorsun orada. bal ne sahnesinde parti sahnesi ama parti sahnesinde ha. milletin onunla Lex Tutor'a baktığı gibi ekranı zaten filmin yarısını öyle izliyorsun yani aynen Lex Tutor böyle bir karakter olmaması lazım <gülüyor> ha bunu da nasıl doğruluyorlar nasıl rasyonelize ediyorlar adam orada bir sahnede şey diyor işte benim babam işte Corp'ün önündeki Lex benim babamdı diyor tamam mı? Ha. Yani senin bildiğin, senin tanıdığın şu ana kadarki bildiğin çizgi romanlarda gördüğün Lex Luthor, filmlerde gördüğün Lex Luthor benim babamdı. Yani ben o adam değilim diyor. Şimdi sen o akış içerisinde o referansı yakalayacaksın. Bunu kabulleneceksin. Abi, işte. Bunu söyledi diye, söyledi diye kabulleneceksin. Ha, kabulleneceksin. ha Ben tamam o zaman babasının gölgesinden çıkmaya çalışan bir Lex Luthor var burada ve babası buna çok büyük bir travma yaşatmış. O yüzden evet. bir yandan da Peki, işte Peki babasını ziyırmış. gördük mü? Hayır. <gülüyor> ben babayı tamam. baba, baba figürünü görmeden adamın yaşadıklarını nasıl anlayacağım yani? Şimdi, yani adamların kafasında işte şey var işte. Ee, biz bir sürü bu eksik... ipuçlarını veriyoruz ya. Ha. Seyirci anlayacak, romanı mı okuyacağız daha ha, mı? Yani? Seyirci, seyirciye biz bunu verdik tamam mı? Biz bunları. Nerede aldık, verdi? Ha işte söyledi ya öyle. İşte yani o vermek olmuyor. Ha işte adamların kafasında demek ki öyle çalışmıştım ama biz en azından burada ipucu, ipucunu verdik. Abi ben sana bir söyleyeyim mi? Yani yemin ediyorum sonra ee, evet. cenazede atılan ondan sonra topun şeyinin yere düşmesine ayıracağı 3 saniye baba oğul ilişkisine ayırsaymış Lex Luthor'la baba Lex film daha iyi olabilirmiş yani. Ben, şunu diyorum bak. Ya Lex Luthor'un altını doldursaydın ya da Senatos Finch'i komple kesip atsaydın. Evet. Ne gerek var ki ona? Çünkü buraya kadar geliyorsun Adamın delirip tamam mı? İşte e, uzay gemisine gidip zodun vücuduyla ki bak sen Amerika Birleşik Devletleri olarak Lex Luthor'a bak uzaylı cesedi veriyorsun, başına adam bırakmıyorsun tamam adam, adam sürükleye verler. sürükleye onu alıyor <gülüyor> uzay mekiine götürüyor tek başına, tek başına. tamam mı? tek başına onu da orada suyun içine koyuyor orada bilgisayarla konuşuyor kimsenin haberi yok hadi onu da yattı. Hadi onu da yaptın. Ondan sonra bari şeyi bağla. Yani bu adamın niye Süpermen'den nefret ettiğini, tamam mı? Niye Batman'i kullanarak Süpermen'i yok etmeye çalıştığını niye Batman e Abi evet motivasyonu şey, ne? Hakikaten. Zodu, evet. E Şimdi de motivasyon ne Lex Luthor'un? Lex Luthor'un motivasyonu ne biliyor musun? Yani ne? filmden anlattığı şey. Ha bir dakika düşünüyorum şu an bulamıyorum şu an. Nedir? Helikopter sahnesini hatırlıyor musun? Binasın tepesinde işte e, Louis Zayn'i aşağı atıyor ondan sonra evet. Superman geliyor ona iki tane dil döküyor. Evet. O. Yani. Ha çocuk, anladım. Ha. Yani Bak, Tan Tanrı, Tanrı, Tanrı çöktürmek. Ha. Şey değil çöktürmek Tanrı'ya. Diyor ki orada. Tanrı kompleksi. Ta Tanrı, Tanrı kompleks de bu. Hayır Tanrı diyor ki eğer Tanrı varsa diyor. Tamam mı? Ya mutlak güçlüdür ya da mutlak iyidir diyor. Mutlak iyi olan bir Tanrı. Mutlak güçlü olamaz. Mutlak güçlü olan Tanrı da mutlak iyi olamaz diyor. Tamam mı? He. Dolayısıyla Tanrı taraf tutar diyor. Hı hı. Ve şu ana kadar ben babamdan dayak yediğimde Tanrı benim tarafımı tutmadı. sikirim Tanrı diyor. Bu herifin motivasyonu. Bunun konumuzla ilişkisi ne? Ya o yüzden Tanrı olmamalı diyor. Tamam mı? Tanrı benim Tanrı, tarafım. Tamam da Tanrı... çıkıp ben Tanrım demedi zaten. Hayır işte Tanrı figürü olarak da işte orada spermen'e şey yapıyor işte e, projeksiyon yapıyor. Yine de onu dövmemişler zamanda. bak diyorum. <gülüyor> Mantık içerisinde kağıt üstünde bence gayet güzeldir bu. Tamam mı? Evet ama film oraya kadar ha. kendini taşımıyor ki. Taşımıyor işte. Yani o söylediği şeyi sadece böyle çekip alıp, ha, ben, alıp. mesela bunu sen bunu ben, gidip... ben bak benim anlattığım gibi. Mesela tamam ben anlattığın gibi gidip birini anlarsan o filmde güzel filmmiş ha. diyebilir. Ama bu film böyle filmde öyle bir oluşum o kadar onu taşıyacak bir hiçbir şey yok o filmde. Yani sen şimdi bunu böyle söylediği zaman evet, O sahne güzelmiş lan dedim mesela şimdi kendi kendime Ama o sahne benim için çok değerli bir i̇şte, sahne değildi Çünkü öyle bir sahne çünkü yani hiç duygusal bir şey Yani sen orada değilsin çünkü Tamam mı? Herifin annesini kaçırdığı için e, istediğini yaptırdığı sadece kaldı Benim aklımda o sahnede yani hiç Lex Lutr'ın hiçbir motivasyonu kalmadı yani Fotoğrafını çekmiş herifin suratını atıyor Yani hatta orada dedim ki Ulan nasıl iş bu? <gülüyor> Nasıl bir şey bu dedim yani karşında Superman duruyor. olsa herif atıyorsun anneni kaçırdım diye fotoğraf <gülüyor> atıyorsun. Olsun adam ağzına bir tane çakamıyor mesela. Yani çakam yani ama yani çakamaması da böyle komik yani böyle bir çok e saçma sak bir tane o benim için. Çünkü normal şartlarda hani böyle he insanlar hep böyle şeyi eleştirir eleştiriyor. Bak, Superman Batman'le nasıl kapışır? Nasıl Superman bir gömer? Batman uçar zaten Hı -hı. diyor ya. Aynı bok işte yani o sahnede. Hayır, şimdi bak o sahnede o sahnede bir de güya şey yapıyor. Tamam mı? Ee, affettirecek. Çünkü ilk filmde babasını kurtarmadı ya. Ha. Bu herif. Ha ha evet. İlk bu yani bu filmde annesini kurtarmak zorunda o yüzden. Ya abi annesini zaten kurtarmak zorunda. Zaten ilk evet. filmde niye babasını kurtarmadı? Ben onu da zaten hiç bir anlamadım. Bu ilk filmin en sinir olduğum yeri zaten orası. Hayır. Baba seni Babasının kurtarmadığı da çok açık, net. Biliyorum ama gıcık oluyorum o sahneye. Yani çünkü benim bildiğim süpermen sonra ha, affedersin ama o, babayı o kurtarır. O senin bildiğin Superman. değil işte. İşte sikiyim böyle süpermeni ben yani. Ulan bu herif kaç yıllık karakter bu? Batman 75 yıllıktı. Bu kaç yıllık karakter? 80. Bunda vardır 75-80 yılı. Ha. Yani biz 80 yıldır bildiğimiz... 78-79 yıl falan oldu. Abi bunca zamandır bildiğin... Yani bunca zamandır ortada olan bir karakter. Hı -hı. Tamam mı? Ondan sonra... Hiçbir zaman belli noktaları değişmemiş olan bir karakter. Hayır, Süperman, bu adam aileyi değil. kurtarır. Ya yani bu adam kurtarıcı ya. Süpermen'in hani bir sürü değişime uğradığını biliyoruz. Ya iyi de onların niye değişim uğradığını da biliyoruz yani. Yutar kriptonite çalışmış kriptonite'i sapıtır bilmem ne olur. Yani tam onları da gördük. Yok, Ama bu adam aileyi o... kurtarır. Yani şey... Babayı kurtarmamasının teki travmada adamın eceleği ölmesidir yani. Ama okudum bunu. Gerizekası sik kızın sik Ondan sonra herife gitti hortumu öldürttü. Anlamı kurtartmadı. Yaşadığı travma yok öyle bir travma yani. Zaten ilk filmin en sinir sahne o. İkinci burada da yani ondan sonra yani evet. annelerin ad, adları aynı çıktı felsefesi şey üzerinden. E, film götürmek nedir ya? Kaç milyon dolar harcanıyor bu filme? Hayır. Ben diyorum onu kim buluyorsa o zeki zil zi, sınır bak. şeyi. O, o, fikri, sınır. o fikri güzel işlesen güzel fikir. Dramatik zannediyorlar herhalde yaptıkları işi. Şimdi bak. Sen o betmenin tam o ilk sahnesiyle problemin olmasa tamam mı? Bak yani filmde birkaç yerde daha... Bir de o sahneyi tekrar aynısını hiç kesmeden bir daha da gösteriyor anlayalım diye. Evet. Çünkü anlamayacağımızı biliyor gerizekalı ziksin aydır. Şey bak mesela onun bir tane rüya sahnesi var ya işte annesinin babasının mezarına gidiyor çiçek ha. koyuyor kan dökülmeye evet. başlıyor. Mesela orada kanın döküldüğü tabut annesinin tabutu evet. aslında ama görmüyorsun ki onu. Evet. Tamam. Marta Wayne çıkana şey kadar yani o o o şeyinin üstünde Marta Wayne'in yazdığını i̇şte gidiyor bir te de onu gösteriyor sonra, sonra gösteriyor. Te Ama sonra çok, görüyorsun. Yani filmde filmde şeydi işte bak teknik açıdan tam doğru diyorsun da filmde bence yönetmenlik de çok zayıf. Yani, yani e, normal şartlardaki evet. en basit temel şeyler eksik filmde. İşte o yüzden bir daha kurguya kurguda bir daha onları kurtarmak için yaptığı şeyler var ve bunları bariz görüyorsun yani. Aynen öyle. Yani... Sıçtıklar bir daha kurguda. Hatta ben sana söyleyeyim tekrardan çekilmiş sahneler var o filmde. Yani unuttukları ve bir daha çekmek zorunda kaldıkları bence sahneler var. Bunlardan bir tanesi de Batman'in kostümünü gösterdikleri sahne. Ben sana söyleyeyim sonra ne çekmişler o sahneyi? Ya da ilk başta birazcık çekip sonra belki kullanıyorlar. Yani orada diyeceğim. orada ben emin değilim ama benim gördüğüm bir çekim hatası var. Hani Batman'in ışığı yakıp bekliyor ya Süpermen'i. Ha, Ondan sonra evet. Superman geliyor. Evet. Ondan sonra işte Superman bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Batman artistik yapıyor ya. Evet. Ondan sonra Batman'i alıyor, binanın tepesine çıkartıyor. Evet. Binanın tepesinde tekrar ışık var. <gülüyor> Anladım. Evet. Yani <gülüyor> Yani adının yani fragmanı kurguza... için fragman için bazı çektiği bekstanlar ve onları sonra filme de yerleştirmiş ya da yani bilmiyorum bir ya da daha önce olacak sahneler sonra olmuş sonra olacak sahneler daha önce bir bir sıçış var bir yerlerinde. Ya da Erif'in hakikaten çektiği film 3 saat, tamam mı? Hı -hı. Ondan sonra stikerle 3 saat yapamazsın deyip 2,5 saate zorla indirdikleri için bazı yerlerde sıçış Evet. Var. Kesinlikle katılıyorum buna. 3 saatlik versiyonu muhtemelen daha çok sevilir. Çünkü seveceğiz. şeyler falan da kötü. Eee yani akış kötü. Ondan sonra e? Mesela ilk yarıdaki akış çok kötü. Şey gibi lan yani bir anda ortalar, bir anda buradalar. Ondan sonra işte bir anda mesela o gidiyor herifi şey, Lex Luthor şeyi ikna ediyor. Ağzına şeker sokuyor. Ondan sonra ee, ha tamam bunlar hemen yuttular zokayı diyorsun. Ondan sonra getirecek şey sonra ee, kriptonite taşını diyorsun. Sonra bir anda şey geliyor bunun evine. Ondan sonra diğer kadın geliyor. Hı hı. Ondan sonra sokamazsın o taşı ülkeye falan diyor. Yani bir dakika lan demin anlaşmıştınız falan. Hani Anladın mı? Böyle çok kopuk sahneler var ve Lexus'tenin böyle çok şey görüyorsun. Böyle arada sanki bir sahne yandan çıkıp <gülüyor> diye gülüp kaçan bir herif gibi bir herif var yani Hayır, zaten bu herif hani ilk başta hükümetten gelen senatörleri bilmem neleri tamam mı? Alaşağıdan bir heriften. Evet. Evindeki partide konuşma veremeyen bir herife nasıl dönüşüyor? Abi bilmiyorum işte yani. Yani hakikaten bilmiyorum. Ya yani hatırladıkça sindirim tepeme çıkıyor. Vallahi böyle, böyle görüntü geliyor aklıma. Sikiyim böyle eşi diyorum yani. Yani ya yani bu herifin zaten yani bak bu arada Jesse Eisenberg bence çok iyi bir leksotör olmuş. Verilen ona verilen malzemeyi çok iyi bir şekilde performansına yansıtmış. Fakat malzeme kötü. Abi leksotör olmamış herif. Herif joker oynuyordu lan. Hı hı. Ya yemin ediyorum ben sana bir şey bak. Adamın Süpermen'in bir numara düşmanı olması gerekirken Batman'in bir numara düşmanı olmasına dönüşmesi. Luthor şey dönüşmesi Joker dönüştü. Herif saat çıkarıyor. <gülüyor> kurma saat çıkarıyor. Ya yemin, böyle <gülüyor> kafayı yani, suratına makyaj yapsan tamam mı Joker makyajı. Joker diye eğer yedirirsin yani filmde. Filmde Joker var arkadaşlar. <gülüyor> Aa gerçekten Joker var. Batman'e karşı bin Bir Joker var. Batman'i öldürmeye çalışıyor. Yani adamın yaptığı bütün şeyler hepsi Joker'in yapacağı şeyler. Ya mesela Batman'i nasıl şey hani e, uç noktaya getiririm? Süpermen'i Batman'in üstüne salayım. Ya bunu düşünür. Yani bunu Joker düşünür. Bunu Lex Luthor Lex Luthor böyle düşünmez. En azından böyle aksiyon almaz. Yani aksiyonu böyle almaz. Hakikaten biraz daha uzaktan Alır. Direkt Süpermen'i tutup kanki senin anneni kaçırdım. Siktir git Batman'i öldür demez yani. Yok. Adımı zaten öyle mi manipüle eder ki Süpermen zaten annesinin kaçırmasına gerek kalmaz. Gider herifin ağzına vurmaya gider yani. Hani benim stilim Lex Lut Ya bak yemin ediyorum ee, herhalde sinemada yok değil mi? Ben de hatırlamıyorum yani. Bir tane düzgün Lex Luthor yapamadılar. Tek bir tane Lex Luthor var. O da Smallville'dir Açın seyredin. O nasıl Smovey'deki Lex Luthor karakteri üstüne bir tane Lex Luthor yapamadılar ya. Yani oradaki anne oradaki baba oğul ilişkisini bu filmde göremiyorsun. Sinemada göremedik. O orada orada işte mesela bak herifi nasıl manipüle ettiğini biliyoruz. Oğlunun babasının. Mesela oradaki baba oğul ilişkisinden Lex Luthor niye öyle psikopat olduğunu. Ondan sonra Superman'le o ilişkisinden, Clark e, olan ilişkisinden niye Clark Kent'e karşı e, neler yani nasıl bir kafada yaşadığını. Ondan sonra falan mesela otur şöyle 5 sezon Tamam 5 sezonda belki anlatıyor ama yemin ediyorum açayım şimdi sevdiğim oh be derim yani. Yani bak DC'nin şey lan. tercihi yani Marvel şimdi mesela Faz bir sürü karakter için solo film yaptı. Ondan sonra Avengers'ta birleştirdi. Tamam mı? DC dedi ki ben bunu yapmayacağım. Ben bir tane hani ana bütün karakterlerin olduğu bir ana film serisi yapacağım. Ondan sonra oradan spin-off yapar gibi karakter filmleri çekeceğim dedi. Tamam. Şimdi sen Hiçbir karakter altyapısı olmayan Fakat Aslında gerektirmiyor da sen Benim bildiğim Batman'i koysan oraya tamam Benim bildiğim Lex Luthor'u koysan oraya Evet hiçbir orijin hikayesi anlatmana gerek yok Hiçbir motivasyon e, Şeyi e, hani Ek bir motivasyonla Karakterin altını doldurmana gerek yok Fakat sen bana yeni bir karakter veriyorsun Tamam mı? Yani ben bu Batman'in böyle bir versiyonu olabilir diye düşünebilirim. Yani şey kabul edebilirim. Batman'in bin bir türlü versiyonu var. Evet. Hani bu da böyle bir versiyonu tamam mı? Olabilir. Fakat sen bunun altyapısını bana vermeden tamam mı? Sadece işte yıkık dökük bir Wayne Manor. Ondan sonra işte evet, Robin'in kıyafeti üstüne ha ha ha yazısı. Ondan sonra işte e <gülüyor> Robin'in kıyafeti değil mi? Evet. Şeyin, e sen söyle. Jeremy Irons'ın Hani sürekli sen canına mı susadın laf sokmaları. Tamam mı? Sadece bununla bana faşist ve godosh bir Batman veremezsin arkadaşım. Tamam mı? Burada Batman bildiğin uçağıyla giderken tamam mı? Alttaki adamları makineli tüfeğiyle tarayıp öldürebilen bir Batman. Tamam mı? Bu hani küçük bir değişiklik değil Batman için. Tamam mı? Bu adam dövdüğü herifler işte lan şey yedi yumruktan sersemleyip işte atıyorum binanın tepesinden düşmek üzere ise gidip o adamı kurtarıp tamam mı şey e, merdivenin korkuluğuna bağlayan bir adam. Tamam Batman böyle bir adam. Evet abi. Bu Batman tamam belki senin kafana silah sıkmıyor ki aslında birebir öldürdüğü bir sürü de herif var. Yo Tamam mı? Ama. O benim 6 tane araba uçurdu abi. Bak araba uçuruyor. Ondan sonra herifin sırtında gaz tankeri var şey Alev He. şeyi. Tankeri patlatıyor. Tankeri yani sen bu adamı ölmeyecektir bu. Sadece hastanelik olur. O yüzden patlatsam da bir şey olmaz <gülüyor> diyerek o pa tankeri patlatmıyorsun. Yok, tamam mı? Hiç ac yok yani. acıması yok. Yani ölsün, diye herifte. ölsün diye patlatıyorsun. İki, sen kendine ne kadar güveni, yani ne kadar güveniyor olursan o, tamam mı? Marta ve Marta burada hemen yanında o tanker. Tamam evet mı? abi Marta'yı da siklemiyor yani aslında. Yani Marta'yı kurtaracağım diye gidiyor. Tamam mı? Söz veriyorum. Marta bugün ölmeyecek diyor. Gidiyor. Gidiyor. Tankeri vuruyor. Tankeri vuruyor. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi sen oraya yetişemesen, tamam mı? Ayağın kaysa, tamam mı? Kafan şey, bir an bir an başın dönse Marta gitti. Hepsi gitti. Yani onu, o, o riski alamazsın sen Batman olarak. Tamam mı? Şimdi bu kadar değişikliği yaptın madem karakteri. Ben facepalm yapıyorum. <gülüyor> bu kadar... Karakter değişikliği yaptın. Evet bu bir şeydir. Paralel evren hikayesidir ya da orijinal e, bizim bildiğimiz Batman ve Superman'in farklı bir yorumudur. Eyvallah kabulüm ama bunun gerekçesini, altyapısını vermeden al sana Batman budur diye verirsen Tabii ki empati kuramadan Yani adam mesela 20 yılda ne yaşamış ki mesela? Evet, belki bak. belki kimse yorummeden başladı. Hayır, evet bana Anlamış. 20 yıldır bu işi yapıyorum demen yetmiyor evet, o karakterin altını Evet yani 20 altını yılda altını senin doldurma. başına ne geldi ki? Ondan sonra insan şimdi karşına çıkan herkesi sik ya tak tak gebertiyorsun yani. Silah şöyle Batman'lik yapıyorsun. Yani senin 20 yılda başına ne geldi? Orada bir tane ondan sonra Jogs on you, Batman diye Robin'in kostümünü gösterip ondan sonra hani... Yani, yani ne, ne anlamamızı bekliyorsun? Şimdi, Joker Robin'i öldürmüş. O yüzden Batman kafayı mı sıyırmış onu mu anlayalım yani? Bunu mu kabul edelim? Şimdi şu bence bir gerçek. Tamam mı? Şimdi gidip biz bu, bu podcast'i bitirelim. tamam mı? of Steel açalım. Man of Steel'i izleyelim tekrar. Hı -hı. Eminim ilk izlediğimizden daha çok keyif alacağız. Abi Man of Steel bu filmden iyi. Hayır. Man of Steel bu <gülüyor> filmden iyi veya kötüden bahsetmiyorum. Iyi yani. Çünkü bu filmin iyi yaptığı e, tabii birçok şey var ama karakter anlamında iyi yaptığı iki şey bir Süpermen'i adam etmiş olması Hı. iki Wonder Woman'ı güzel bir şekilde tanıtmış olması tamam mı? Zaten filmi Wonder Woman'ı tanıtmak için çekmişler bence Bak Süpermen'i yani bu filmi izledikten sonra Batman ve Süpermen'i izledikten sonra Süpermen'in ilk filmde Metropolis'i yakıp yıkmasını, Zod'u öldürmesini ondan sonra babasının işte ölmesine izin vermesini e, her şeyi affedebilirsin anlıyorsun çünkü. Bir filmde izlemişsin bu adam o halden bu hale gelmiş. Bir karakter gelişimi olduğunu farkındasın artık. Hı. Ve evet orada toydu herif. ilk defa giymişti kostümünü. Hı hı hı. Ve kostümünü giyer giymez zaten babasıyla tanıştığı uzaydan işte bizde kriptonluyuz diye bir sürü bir, şey bir sürü bir şey oldu. Ondan sonra işte onun üstüne sikerim ben bütün dünyayı yıkacağım diyen bir herifle karşılaştı. Ki bak yani onun İki gün öncesinde daha uçmayı yeni öğrenmişti bu herif. Evet. Tamam Ondan daha tecrübeli sonuçta genel bir herife karşılaşıyor. Ve bu adamın derdi benim yüzümden, benim peşimden Abi. böyle bir şey geldi. Ne olursa olsun ben bu tehlikeden dünyayı kurtarmalıyım diyor. Yani o herif dünya olarak baktığı için belki o, o an o çömezliğiyle işte... metropolis özelliğini özelliğinde düşünmemiş olabilir. Bunu kabul edebiliyorsun. Bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsun bu filmi izledikten sonra. Eminim ki biz Justice League film, ilk filmi izledikten sonra Batman v Superman'i çok daha iyi anlayacağız. Çünkü evet karakterlerin altı dolmuş olacak birazcık daha. Ama abi, bir film, bir film bir sonraki film izlendikten sonra e, anlaşılsın diye çekiliyorsa o film film değildir abi. Ya Dizi şimdi, bölümüdür o. Ya şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bence eee Gerçekten Warner Bros. veya herhangi bir şeyler yüzünden... ...ondan sonra filmin üstünde belli bir baskı var, varmış. Belli o bir sıkıntı var. Ondan sonra e, Ve Zack Snyder bence aynı anda birkaç karakteri anlatabilecek kapasitede bir insan değil. E, yani çünkü şimdi bu filmi hakikaten Batman üstüne kurulu bir film olsaydı... E, ...ve bundan sonraki filmde e, Justice League kurmak için bir film çekecek olsalardı... ...mesela bence daha iyi olur. Ya da Batman... ...Superman, Dawn of Justice bölüm 1, bölüm 2 şeklinde... Hı. ...iki bölümde çekselerdi filmi... Anasını belki çok daha iyi olacaktı. Yani Bence birinci sıkıntılardan bölümde, bir tanesini ne biliyor musun? Yani bu böyle sıkıştırmalar... ...birinci bölümde bizi böyle rahat rahat anlatacaklardı. İkinci bölümde de... ...onan sonra işte Doomsday'da kapışacaklardı. Belki anladın mı? Yani... E, e, ...yani şey... ...bak bu filmin e, şeyini hatırlayın... ...geçmişini hatırlayın... Tamam. Kaç sene önce açıklandı bu? Beş sene önce mi? Dört sene önce mi? Öyle bir şey galiba. Değil mi? oğlum ya. Oldu, Man of Steel kaç yıllık? Ya bilmiyorum. Ee... Man of Steel hemen sonra açıkladılar bu filmi çekişlerini. Evet. Of Hatta Steel herkes ikinciyi bekliyordu. Man of Steel'ın devamını ha, bekliyordu. Bak, bu, bu açıklandı. Bu projede, bu proje önce Man of Steel 2 diye başladı. Tamam. Ondan sonra işte ondan sonra Batman vs Superman dediler. Ondan sonra da dediler Dawn ki Dawn of Justice. BVS Dawn of Justice. Bu adamlar dedi ki ya Superman 2'de, Man of Steel 2'de anlatacağımız kısımları da anlatalım. Batman vs. Superman'de de anlatacağımızı da anlatalım. Donald Justice onu da anlatalım. Bak kaç film oldu? 3 film oldu. 3 filmlik hikayeyi tek filme sıkıştırmaya çalıştılar. Yani sen ki hepsini... İstiyorsan ikiye bölebileceğim filmler yani Anladın mı? Abi gerek yok Yani niye böyle bir şey füksün ki? Tamam bak Marvel'a şu noktadan sonra Marvel'a yetişmen mümkün değil tamam mı? Marvel'a yetişme Marvel'a yetişme ya da Marvel'la e, kapışma ya da Bilmem ne yapma gibi bir derdi Olmamalı zaten İşte ben tamam bence de olmamalı ben sana bir şey söyleyeyim. Ben aslında bu film... Hayır, yani bu çünkü filmleri, ben Marvel önde DC arkada olayını da kabul etmiyorum. Hayır ben onun için demedim Marvel'ın DC arkada. Marvel'a yetişmek derken yani Marvel'ın kurmuş olduğu sinematik evrene şu aşamada yetişmen mümkün değil. Çünkü herif ta ne zaman başladı Iron Man çekti üstüne Hulk geldi bilmem ne. Yani sonuçta adamlar... 2001 e, mi? E, yani Iron öyle bir Man. şey herifler 3. feyz eder yani. Ondan sonra... 14-15 tane film çektiler evet bu Evet işte 14-15 filmde herifler her şeyi kurdu, oturttu. Ve hepsinde de eğlenmeyi başardık yani. Ve hepsinden de memnun ayrıldık bir şekilde. Ondan sonra ya adamların en kötü filmi belki Avengers Age of Ultron. O da niye kötü film? Çünkü onda da işte hata yaptılar. Tek filme Ultron gibi bir karakteri sıkıştırmaya kalktılar. Ondan oluyor. Yani orada biraz şey yaptılar ya. Yani, onu da bölmeleri gerekiyordu bence. Ee, veya onu da işte biraz daha farklı bakış açısı gerekiyor. İşte build up vesaire işte e, hani Ragnarok'a bağlansın. Yani i̇şte onu biraz acele ettiler onlar evet. yaptılar. Yani orbi çünkü onu birazcık eğer bölselerdi o zaman Infinity Wars denen film taa 2012'nin kaça kalacaktı. Ee, yani o pacing'te orada şeyde orada bir sıçış yaşadılar. Ultron'u e Bu arada en kötü filmlerin Ultron olduğuna katılmıyorum ben. Yani Thor 1, 2 var. Bir ha tane. onu tamam onun için, yani Evet biliyorum <gülüyor> da yani en göz önünde olan direkt şey bakma o geldi yani. Yoksa Thor evet. halk var. Özellikle bir kötü film yazık Ya abi heriflerin kötü bak kötü film da. Adamın kötü filmi bile. 2 e... bence birden daha kötü. Ya Thor 1 ondan sonra Thor, Thor 1, 2. Thor 1 en azından şey Loki çok baskın orada i̇şte, tamam Tamam biliyorum ya. da yani adamların bak en kötü filmi bile Hı -hı. tamam mı? Ondan sonra başı, ortası, sonu her yanıyla tutarlı. Ondan sonra işleyen, tek başına yani böyle bir oturduğunda ondan yine de sevebileceğin ee, ve işte olan bundan sonrasıyla veya bundan sonrasıyla veya işte Thor 2'yi sevdin ya Thor 1'e daha yanladım. Bana hani ondan sonra Avengers settim. Thor 1'i çok iyi oldu falan diyebileceğim bir filmdi. Thor 1 evet. diyorsun, oturuyorsun, seyrediyorsun. Şimdi ondan sen senin dediğin gibi hakikaten ben Justice League geldiğinde veya Wonder Woman geldiğinde aslında Batman, ben Superman de Hakkını yemiş diyeceğim bir film değil Batman Superman benim için. Batman Superman sonra ee, büyük yaratmış yaratmışlar bir film yani. Hayır. Hey Ve ben açıkçası Man of Steel mesela tabi takıldığım noktalar vardı. E, Batman Superman'de yani gözümün önünde geldiği için tepem atan noktalar var şu anda. Atıyor tepem yani. Yani a, ikisinin annesinin adının Mart olduğu için bütün kampanyanı pazarlama kampanyanı üstüne kurduğun A mı? anı e, bir anda sarılıp ağlayan iki karaktere dönüştüreme. Yani böyle bir şey yok ya. Bu böyle bir saçmalık ama. Ya adam diyor ki senin anan da Marta? Benim anam da Marta. Gel kanki, toprağım diye sarılıyor birbirine gibi bir ha olaya dönüşüyor olay. Anladın mı? Herifin ağzına dayamış. Aa sonra Superman'i yenmiş. Ağzını tam sokacak böğrene. Ya kafam almıyor. Yani bu bu bu şey değil yani. Bu zeka ışıltısı yok burada. Bu gerizekalı herifin teki, Yani yemin diyorum şey, herifler senaryo yazarken tamam mı? Sıçmışlar. Hakikaten yani sıçmışlar. Nasıl toparlayacağız diye düşünürken herifin aklına gelmiş bu fikir yani. Yani kendi kendilerini sürekli e, zorluğa sokmuşlar senaryoda. Yani ve sonra çıkış noktası bulmak için sıçmışlar yani. Bunu gösteriyor. Yani işte şurayı yapamadık ne yapacağız? Ne aldım Böyle yapalım. Şurayı şimdi herifle kapıştırdık ama ulanın yani bir yere de oturtamadık o kapışmayı. Ondan sonra nasıl çıkacak içinden beraber hemen kanki olup çünkü şeye kapı doğru gitmeleri lazım. Vakit de geçti. 2 saat oldu. Kaç saat oldu. Son 20 dakikaya şeyi sıkıştıracağız. Nasıl sıkıştıracağız? Bilmem ne aldım böyle ee, büyük sorunları var böyle filmin. Bak Zack Snyder, Zack Snyder her röportajında çıkıp diyor ki ben işte çizgi roman geekiyim ben işte e, bu dünyadan geliyorum yani. Benim anladığım ve anlattığım şey bu diyor. Ya Bence o herif o zaman anlamamış bir şey. Anlamamış tabi lan. Çünkü bak. Ulan filmi Frank Miller e çektirsen daha iyi olurdu Bak ben sana sonrasında... <gülüyor> yani... yani O, o, o tartışılır. <gülüyor> Abi bilmiyorum. Yani başkası Hayır, bak. çekseydi daha iyi olabildi. Kevin Smith'e verselerdi keşke. Ne bileyim. Kevin, Kevin Smith'e verselerdi. Kevin Smith baştan sonra. Ya, Kevin Smith'e verselerdi ikisinin annesinin Martha çıkması sahnesi çok daha güzel bir sahne olurdu. Ben sana söyleyeyim. Orada götümüz gülerdik. Yani. E en azından gülerdik abi. <gülüyor> ya ama gülmemizin yani gülmemiz hakkında işten gülerdik. Buradaki gibi ha ne lan gülmezdik yani. Şey e, ne diyecektim ben? Şimdi bak gerçekten hakikaten tartışılabilecek bir felsefeyi bir ana metinle giriyorsun tamam mı? Bütün fragmanlarda var bu. işte. Süpermen Tanrı mı? Superman e, tek başına her şeyi ele almalı mı? Almamalı mı? Vesaire. Iğır şey var. Tamam mı? Batman'in de tamam mı anlaşılabilir fakat hani benim, e, benim görüşümle tutuşmayan fakat anlaşılabilir bir kaygısı var ki bu bütün Batman. işte Batman e, çok çekmiş. Batman Superman e, dinamikinin asıl ana e, mevzularından bir tanesi bu. Yani Batman'in işte bütün Justice League öldürme planı her zaman böyle cebinde olan bir karakterdir zaten tamam mı? Superman işte elden çıkarsa işte Kriptonit'le öldürürüz. İşte yok bilmem ne şunu yaparsa onu da bu şekilde şey, e, yeneriz vesaire gibi bir planı var. Yani bu Batman karakterinin her versiyonunda olan bir şey. Batman evet. böyle hazırlıklı bir evet. adamdır. Evet. Değil mi? Evet. Peki, bu adamın hazırlıklı olması, eyvallah kabul edilebilir bir şey, normal bir şey. Fakat adamın bir şeydir o. Hani e, in case of emergency Hı -hı. planıdır. Hani break the glass evet, planıdır. Evet. Herifin aksiyon, şey, ilk aksiyon planı bu değildir ki hiçbir zaman. Evet değildir. Adamın, yani bir, yani ben faşist Batman karakterlerini sevmiyorum açıkçası <gülüyor> tamam mı? O yüzden Frank Miller e, işte Dark Knight'ı ıvırı zıvırı da sevmiyorum. Adamın e, şeye gidip e, <gülüyor> Alfred'e gidip bu herif uzaylı tamam mı? Tehlikeli ve bize karşı e, bir tehlike unsuru oluşturma ihtimali varsa... Bunu mutlak kabul etmeliyiz ve onu öldürmeliyiz iddiasında bulunabilen bir Batman. Yani benim sevebileceğim bir Batman değil tamam mı? Çünkü bu şu demek. Yani bu şey yani faşizmin tanımı anladın mı? Hı hı. Yani Kafasını ezelim ki şey olmasın. Ha, yani daha sonra sıkıntı çıkartılacak ha. olan bütün tehlike unsurlarını öldürelim yani yok edelim diyor. Suçları niye öldürmüyorsun? Çünkü suçları öldürünce yeni, yerine yenisi geliyor. Abi. Yapacak bir şey yok. Yani yoruluyorum acı. Yani ama... Dayı, eh, bu, bu zaten sülale ölmüş. Kripton patlamış. Heh, Bundan bir tane var. Bir Bunu tane, öldürelim. Abi, bir tane onu öldürürsem oh benim kafam Bak, rahat. tamam ondan sonra gerisi yok. Yani bu iyi bir rasyonel değil. Ee, ama şey açısından da e, hani analiz ediyorum diyorum ya ya yani bak, ben man mantık var. mantık kağıt üstünde e, güzel fikirler var tamam mı? Bunu bağlayamamışlar ama abi o güzel fikirleri işte ekrana yanslatmadığın zaman evet. onusu hiç hiçbir anlamı olmuyor. Ya bak Batman dediğin adam ondan sonra dedektif değil mi bu herif? Normalde. Yani normalde bir bir araştırmacı sonrası yanı var. Bir işte analiz etmeci yanı var işte. Ya bilgisayarla analiz ediyor ya başka bir şekilde analiz ediyor. En Aslında kötü ihtimalle bir gidersin bu. Alfred git araştır gel dersin. Ya değil evet değil abi Alfred zaten hayır yani hayır insan bir ilk önce sorgular. Ulan bu Superman'in bak, bak, bak sorgulama işini do yapıyor. Elinde bir tane kurşun var genziyor Zeyn... ortalıkta louis day'nin o... onu yapması lazım zaten Hayır, tamam R yapması lazım da abi Hayır, şu şu, şu, bak, şu Batman ben... olarak şey yapsana yani nasıl mesela o louis day'nin kursun ayına edişemiyorsun yani... marta olayının işte benim için en büyük şeyi tamam mı An marta yok, annesinin kim? marta oladığını nasıl bilmiyorsun sen aldığını yani sen batmansın tamam mı senin bir sürü e, lakabın var bunlardan bir tanesi dünyanın en iyi dedektifi evet tamam mı ve süpermeni öldürmek için bilenmişsin değil mi sen Batman olarak nasıl bu herifin kim olduğunu araştırmazsın? Evet, değil man. mi? Lex Luthor biliyor kimin kim olduğunu. Evet. Allah'ım bu herif bir bok bilmiyor ya. Mal. Üstüne zırh yapmış. Gelmişsin ya, ağzına vuracağım. O Batman'in e, daha yani Superman mi? O zaman bu herif Superman'lik yapmadığı zamanlar var. Peki bu herif Superman'lik yapmadığı dönemlerde nerede? Kim bu? Vallahi Lois da ilk ilk filmde keşfediyoruz. <gülüyor> Zaten yani Lois Lane'in takip ettiği şeyleri Batman takip edemeyecek mi? Yani böyle bir durum var. Ya yani arkadaş hakikaten Batman ya. Batman'in dedektiflik olayını skip atmışsın tamam mı? Batman'in adam öldürmem ben ya adalet şeyleri Batman, Batman yapan şeyleri hepsini skip atmış işte. Yani Batman'in kendi e, ana karakter temelini oluşturan, bunca zamandır oluşturmuş olan hmm. ondan sonra 2 2 3 şey var zaten. Onları da siktir etmiş yani demiş ki ya sikerler ne olacak giymiş kostüm giydikten sonra şey dış görünüşü oturttuktan sonra a Batman işte deyip koymuş önümüze Batman'i. Ya adamın Bruce şey Wayne Manor'ın niye öyle olduğunu bile bilmiyoruz ya. Ne yapacağız? anlamadım biz bilmemelerin bince... ne olduğunu bilmeyelim. Abi ama bilmiyelim diyorsun da. Hadi hadi bilmeyelim hadi. Arkada hadi. gösterip duruyorsun yanlış beyinle. Tamam ya. işte bir şey, bir şeyler olmuş tam sen ama bu o şey, zaman gör. Ama söyle bir şey Diye göster gösteriyonu tamam, tamam da herifin yaşadığı ondan sonra e, sorunları bilmeden adamın ondan sonra tamam, işte, orada, çıkarımlarını nasıl kabul edeceksin orada, ki? Orada diyor ki sana işte ya olmuş başına bir şeyler gelmiş. Bak ne kadar bariz ev bile yanmış diyor. Gö diye gösteriyor. O yüzden sen bu herifin böyle kafasının tırlak olduğuna... Yani şey göz ardı et diyor sana yönetmen orada. Tamam mı? Sen, Ki kabullenemiyorsun o ayrı ama mesele. Ama ben yeni Batman'i gördüğümüm Batman'i tanımak istiyorum. İşte sıkıntı orada. Yani Batman'i anasını biliyorum zaten babasının trajik şekilde öldüğünü. Batman anasını bilmediğim şeyi göstermiyor bana. Yani daha doğrusu önüme koyup da bin, bin, ne olduğunu bilemediğim şeyi e, göstermiyor. Zaten 75 senedir ezberlediğimiz şeyi gösteriyor. Yani orada da işte şey sıkıntısı işte. Kolaya kaçıyor abi. Kendi bilmiyor. Kolay, çünkü. Kolaya kaçıyor değil. Orada yaptığı şey... Bak bunu karakterin daha... Bak neden böyle olduğunu anlatacağız. Sen ya. bir sonraki filmi izle. Ha, Mantığı. Da. Bir sonraki filmde de anlatmayacak ki. Ben sana söyleyeyim. Yani sen... Yok Justice şimdi... League'de Justice League'de anlatmayacaklar. Anlatmayacak Hayır Justice League'de anlatmayacak. Ama Batman solo filmlerinde anlatacak ha, işte. Batman solo filmi mi çekecekler? Evet. Evet. Hatta şey ne muhabbeti oldu, oldu 2028, dediler 2028'de işte. mi gelecek Batman Soul filmi? Ee, bekleyeceğiz yani? Ben Affleck yönetecek güya. Bilmiyoruz henüz net değil. Neyse. Yani böyle durumlar var. Fakat bak, ben şey e, hani dedim ya ikinci defa izince hani çok daha keyif aldığım yerler oldu. Bazı şeyleri artık siktir ettim ve bir sonraki filmi bıraktım. Kabullendim bu filmi böyle. O yüzden bence hani yeterinnce zaten yerin dibine soktuk filmin güzel taraflarından da bahsedelim <gülüyor> ki şimdi şey sürekli gözün önüne geliyor yani tamam, hakikaten güzel şeyler önüne geliyor bak, güzel şeyler gelsin gözün ya güzel şey bak, mesela için, mükemmel değil miydi filmde? bak ben benim için film için filmdeki güzel şeyleri söylüyorum sana tamam <gülüyor> Şimdi çok uzun değil zaten. <gülüyor> ben bak. Alfred güzel diyorsun da abi. Alfred de yani e, heriflerin parası bitmiş. Lucius fox'u Alfred Hayır. yapmışlar. Bak, Earth 2 Alfred'i bu tamam ya, mı? Bak yemin ediyorum bu bahanelerden sıkıldım ben. Earth 2'im Earth 2. Götümün Earth 2'si. Ben Earth 2'im Earth 2'im. Bana filmde Earth 2 geçiyor mu? Yani. Geçiyor. Öyle bir laf geçiyor mu? Hayır öyle bir şey geçmiyor tabii ki de bu normal bizim bildiğimiz Batman de değil abi mu? tamam benim ben ona benim bildiğim Batman'in olmadığını zaten anladım. Zaten bu i̇şte herifler bildiğin... bizim bildiğimiz şeyleri yapmadığını anladım zaten. Bu Man of Steel'den zaten belliydi bizim bildiğimiz şeyleri yapmayacakları bunların. Ondan sonra Batman'de de tamam yapmadılar. Batman'de de aferin böyle yapmışlar. Okey. Hadi Batman'de anladık anası İşte idare etsin bu Batman tamam. Ama abi Alfred dediğin karakter de yani ondan sonra bu kadar çok ee, bunun da pili bitmiş. Şahide takalım falan. Yani kabasında Alfred. Bir de herif zaten aslında fragmanda ne kadar Alfred gördüysen filmde o kadar Alfred gördün zaten. Ama evet. Alfred bence çok iyiydi. Yani sen işte çizgi romanları bilmediğin Hayır, için. Hayır, Alfred iyi. Alfred'e kötü demedim. Alfred azdı he. filmde ya. Yani. Az ona katılıyorum. Çok Alfred az... azdı. Ya fragmanda söyledi bütün repliklerden başka bir repliği yok nerede serifin yani? Yani birkaç tanesi daha var ama. O da yandan ses giriyor. Herifi de görmüyorsun doğduruz zaten. Sanki böyle onun yazdıktan arada gelip oynamış gibi yani. Aa, sonra... Bence o kesilen 30 dakikanın içerisinde çok daha fazla Alfred var. Ya çünkü Alfred'in şeyini hissetmiyorsun. Ee, Bak, kesilen yanındaki... sahnelerde neler var biliyor musun? Kesilen sahnelerde. Ee, bu Süpermen'e sürekli, şeyler, kente sürekli işte futbol yaz, futbol yaz diyor ya herif. Hmm. O futbol maçı var kesilen sahnelerde. Çünkü ben bunu ta 2 sene önce haberini yaptım hatırlıyorum. Hmm. Ee, Gotham Knights'in Hı -hı. E, futbol takımıyla işte e, Metropolis bilmem Hı -hı. ne futbol takımının maçının çekildiği e, e, yani. şeyin set görüntüleri vesaire paylaşmıştım ben. Onlar var. Ondan sonra işte o e, Sucker Punch'taki kızlardan bir tanesini oynattı ya Jenna Malone. O, o karakteri komple kesmişler. Ha, ha, hani ha, anladım, işte tamam. e, Batgirl Habermin. mu? Yani şey, Barbara Gordon mu? Değil Hı -hı. mi? falan filan diye tartışıldı ya. O kızın sahneleri var. Barbara Gordon dedin de lan yuh be o da yok ya. Ya Gordon yok zaten. Gordon yok işte onu diyorum yani. Bir Gordon bile görmedik ya. Abi bunun üstünde bir de Gordon görseydik iyice çamur olurdu. Ya yani. yandan görseydik. O... <gülüyor> Herkesi gördük filmde zaten. Vali bir sahne sonunda ya yemin ediyorum filmler kesseydi bazen olan top atış sahnesini kes. Gordon koy lan. Ee, o sahne olacak. Ondan sonra eminim daha fazla Alfred olacak. Eminim daha fazla e, şey olacak. E, Lex Tutur sahnesi olacaktır. Ee, başka, başka, başka. Yani Joker var yani olacaktı diye, diye bir söylenti vardı belki. Joker dediğin hangi Joker? Joker'in ne olduğunu bilmiyoruz ki. Suyu saat çikolat gelecek de göreceğiz onu da ne Joker o. Joker mi gerçekten yoksa işte neydi? Başka bir herif var ya. Tamam işte e, Tim şey Tim diyorum. Jason Todd. Ha, Jason Todd mu ona sonra? Yani onu da bilmiyoruz ki. Ya yani Genç olduğuna göre muhtemelen Jason Todd ki James'in tot olması çok daha mantıklı yani of, o film de çok kötü olacak o film güzel olacak ya bence bence çok kötü olacak söyleyeyim sana güzel olacak güzel <gülüyor> ee... ya tamam neyse evet, Alfred karakterini daha çok görmek isterdim ben çünkü ee, da, özellikle Bruce Wayne ve Batman üstündeki etkisini çok hissedemedim ben filmde yani normalde çünkü o erifin bir etkisi vardır biliyorsun yani hı hı. hani e, hem bir baba figürü gibidir e, evet. Ondan sonra hem de işte danışman yanidır e, şöyle e, şey yapar yani Betmen'e ne yapacağını söyler fikir, fikir zihin açıklığı verir <gülüyor> öyle bir eriftir o yani hani sadece portakal suyu getirmez veya işte e, ne miyim, burada ekipmanlarını takip tamir eden aynı yani zamanda bir kişi durumunda ama şey Betmen'in şey Bruce Wayne'in şeyi Tony Stark'ı <gülüyor> olarak takılan. Yok zaten e, bu Batman v Superman'in bir kompanyon e, kitapçığı varmış. Tamam mı? Evet. E, bu bir ara bir sızmıştı. Orada işte karakter biyoları, ıvırları zıvırları hmm. işte vesaireleri var. E, i̇şte Batcave'ı anlatıyor falan filan. Bununla ilgili de bir haber yapmıştım sanırım. Orada mesela e, şey, Alfred'le ilgili yazılan kısımda işte aslında e, hani artık Wayne Manor olmadığı için ve Bruce Wayne'de işte Hı -hı. Gölet evinde yaşadığı için aslında işte o arazide bir yerde bir şey ne, ne deniyor onlara? Karavan, araba hı -hı şey hı -hı. var ya hani öyle bir yerde yaşadığı yazıyor. Yani büyük ihtimalle öyle bir sahne de var kisilen yerlerde. Ulan doğduruz Batcave görmedik be. Evet. Ha. <gülüyor> ya evi de anladın arada, mı sen evi nasıl bir şey olduğunu? evi nasıl bir şey olduğunu anlamıyorsun. Ee, hadi geçtim onu. Şey e, Ben Affleck'in Tamam mı? Ben Affleck'e soruyorlar işte o raki sahnesi var ya adam hmm. işte beline şey hmm. bağlayıp işte şey e, lastik dövüyor, lastik, lastik çekiyor falan. Ee, işte birisi işte röportajlarından bir tanesinde sormuştu sormuş işte. O, o montaj çalışma sahnesi işte nasıl çektiniz falan filan. Ben Affleck de böyle çok gerizekalı e, şey diye anlatıyor tamam mı? Ya şimdi biz o sahneyi bilerek öğretecektik diyor. Hani bir, e, bad sonuçta gizli kalınması gereken bir yer. Hı. O yüzden muhtemelen Bruce Wayne'de gidip de işte bir spor mağazasından aldığı ekipmanları getirin abi şuraya kurun ama kimseye de buranın old, bad cave olduğunu söylemeyin dememek için evde ne varsa getirmiş. İşte onlarla çalışıyor Hı. diye kurguladık demiş oraya tamam mı? Evde girizekalı. lastik var. Hadi lastik var. Arabasının lastiği diyelim <gülüyor> tamam mı? Ebe ya sen o zaman oradaki betonları araba yolunu işte kocaman kapıları Kendi sen yapmış. kendin sırtlayıp mı montal edin onu Kendi oluyor? yapmış oğlum. Kalidinizi şey yaptırmış. <gülüyor> Mütterete yaptırmış. <gülüyor> ya, ya zaten da... iyi de bir dakika. Mantı, bir dakika. Mantık bu zaman. O... Benefley'in mantığı bu. Evet anladın da o olay her zaman sıçış zaten. Boş olayı yani. Hayır tamam madem sen oraya tamam mı? Ama evet orada anlatmış Oraya hayvan gibi olmuş. bak. İşte yol yapmış kanşa çıkıyor. Tam pistonunun Kapısı olan bir şey yapıyorsun oraya değil mi? Ha. Onu seni zaten al 82 62 kişi yapamazsın. <gülüyor> Ama Bruce Wayne bu yaptırmıştır. Vardır bir yani Tamam mı? Şey. Madem onu yaptırabiliyorsunuz o zaman bir şekilde. Ha. Niye iki tane de dumble şey çalışma onu niye yaptırmamışsın? <gülüyor> Amazon'dan ver siparişi gelsin değil mi? Ya yani. <gülüyor> reklam alırdın. <gülüyor> Fedex'te geldi. açıklama bu olmamalı ama. Evet mı? orada biraz sıçmış açıklamada. Abi sıç sıçılan tek konu olsun boş. Ver. <gülüyor> Mesela ben e, şey e, şeyi de beğendim. Hani Lois Lane Clark Kent ilişkisini de beğendim filmde. Ben birazcık daha onun üstüne durulmasını isterdim şansa. E, yani bir araya gelip boluz bir ilişki yaşamınlar ki filmde. İşte hani o o ilişkinin içerisinde. E, birazcık daha üstüne durulmuş olmadığını isterdim çünkü filmde zaten şöyle bir şey var hani bu büyük bir spoiler bu arada yani şey gelecekten flash geliyor abi hmm. ve diyor ki onu <gülüyor> da çok koyup saniye. evet ve diyor ki yani herif herifin tipini hiç sevmedim yani en kötü casting bence yani bence de Her çok zira kötü. Miller Miller neyse ne boxsa işte kötü ya yani ben zaten gördüm dedim herhalde bu flash ama yani anlamıyorsun ki flash olduğunu evet çünkü kostümünün üstüne zırh gibi bir şey var onun Tamam mı? İşte kostümü zaten Böyle bir şey açılıyor tamam mı kafasında. Ee, neyse ya o dedim ki diyor evet. ki bak sen haklıydın diyor gelip ha. tamam mı sen haklıydın anahtar Lewis Lane ee, her zaman haklıydın sen diyor anahtar Lewis Lane diyor tamam mı ve gel bizi bul diyor. Sanırım çok erken geldim ama sen yine gel bizi bul diyor. Hı. Şimdi orada Injustice'e bağlıyor tamam mı? Çünkü Injustice'in hikayesine bir şekilde Lois Lane ölüyor. Hı -hı. Superman deliriyor. Sikerim bu dünya diyor. Her şeyi amına koyuyor. Bir şey Joker öldürüyor. Yani Injustice'in olayı bu. E burada da bunu söylüyorsun. tamam? Mı? Hı -hı. Anahtar Lois Lane diyorsun. İşte sen haklıydın diyorsun. Ve ondan sonra Nightmare sahnesini gösteriyorsun. Hı -hı. Yani orada Injustice evet. Batman'i evet, var. Evet. In Injustice Superman'i var tamam mı? Evet. Omuzunda Superman logolu miliktalar, askerler. Bir yandan da uçuşan şeyler, evet. Demon Knight'lar vesaireler. Onlar neydi hakikaten? Onlar Darkseid'in minyonları. Ya yani o sahnesinde işte çıkıyor, gözlüğü aşağı indiriyor. Orada kocaman yerde büyük bir Omega işareti var. Ha evet evet. O işte Darkseid'in sembolü, Omega sembolü. Anladım. Neyse... <gülüyor> E madem Lois Lane bu kadar önemli, tam yani belli ki Justice'lik filmlerinde Darkseid'e eklerken Superman'in böyle bir kötü yola sapma durumu vesaire olabilir. Nightmare sahnesinde gösteriyorsun Superman niye böyle oldu Lois Lane diyorsun. Evet. Madem öyle Lois Lane Superman ilişkisini birazcık daha doldur. Hem filmi de hafifletmiş olurdun birazcık evet. daha. Tamam mı? Ki mesela bir iki tane güzel sahne var işte Lois Lane'i kurtarmaya işte Allah'ın şey Çölüne gidiyor herif. Tamam mı? Ondan sonra başına bir sürü bela alıyor. sikerim lan ben diyor. Yani sevdiğim kadınsın. Yani ben dünyaları yakarım. Bir de aşağı, bir de aşağı düşerken kurtarıyor. Ondan sonra işte e, banyo sahnesi var. Bence birazcık daha şey yapılmış olsa işte e, romantik yapılmış olsa daha iyi olurdu. Ama bence güzel bir sahneydi o. Bir de o şey sahnesi mesela benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Lois'in düşerken kurtarıyor ya. Hı hı. Bu arada orada da bir şey var. Onun bir öncesinde işte dağda görüyoruz herifi. Sakallı makallı. Bir hmm. sakal var. Ama Lois düşünce hadi duydu diyelim herif. Geldi. Ama böyle şey sinek kaydı tıraşını Abi. hangi ara olduysa. <gülüyor> yani işte. Hayır, onu da geçtim. O düşüş sahnesi mesela bence çok güzel bir sahneydi. Altına geçti. Altına sahne geçiyor. Mi? Ondan sonra gülüyor böyle. Ondan sonra böyle kucağına alıyor. Yavaş aşağıya indiriyor ya. Bence çok güzel bir sahneydi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Hı. Filmde sonra Süpermen'in şey sahneleri de çok kötü. Ne sahneleri? Ee, Süpermenlik yaptığı sahneler de çok kötü. Ya işte böyle gidiyor onu bunu kurtarıyor Hı. Yani yani filmde... ya kötü derken şu açıdan kötü. Çünkü montaj çok az. Onlar. Evet. Evet. Bir kere çok az ve böyle havada kalıyor onlarda. Yani çünkü şey montajı gibi kullanıyor onu işte. E, gaz... Belgesel montajı. Şey, e, haber ben, montajı gibi. Evet haber gibi... montajı gibi kullanıyor. Ee, ve çok manasız Hiç ben şey yapamadım yani Ama en azından ben bizi kurtar yani Hiç bir azından... alamadım ben Şey heybetli herif Hayır adam Süperman çok iyi He, yani O sahnelerde çok... de heybetli. E, tamam, heybetli Tamam heybetli o sahneler kötü çekilmiş sahneler değil Ama kullanım şekli e, Evet yetersiz. birazcık daha iyi olabilirdi Yani, yani orada Bruce Wayne'in peşinden gitmeyip Haber şeyine gitmesi o, Gittiği an Hı -hı. Da Süperman Tamam mı? Ya bence orada hani sadece kravatını çıkarmak değil de şu göğsünü evet, açıp Süperman logosunu bence. göstermesi de çok daha iyi olurdu evet. tamam mı? Ama öyle bir Süperman değil işte bu. Hani sadece işte kravatını böyle çıkartır gibi yapıyor ve sonra kayboluyor ya. Hani orada işte hafif böyle gömleği. Evet bilmiyorum yani gömleğini şöyle açar gibi yapması orada mavi kırmızı sarı görsek bence çok daha güzel hiss İşte ama olurdu. öyle bir Süperman değil işte bu. Ha, o, senin, o diğer eski Superman'ı. Hayır. Ama sonuçta yine şey e, sonuçta bu böyle şeylerin e, nasıl desem hani istrek ve şey vardır ya gönderme. Mesela işte ilk Man of Steel'de o Hay şey tam, Christopher Reeves e, suratını giyip çaktırdı. Işte o Çaktılar yani. Gönderme böyle yapmamıştı. Ya. ya var aslında gönderme. Mesela o e, kimsenin dikkatini çektiğimi bilmiyorum ama ben ikinci izleyişimde fark ettim. E, şey e, bu wall -E karakteri karakteri. Hani duvarında bir sürü gazete küpürü falan var. Falan, işte, Hı -hı. Orada bir şeyler e, evet, e, evet, bantlarken. Oradaki gazete küpürlerinden bir tanesinde Superman'in bir fotoğrafı var. Hı -hı. Araba tutuyor böyle. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. yani bir, bir bacağı ileride. El iki kolunda araba. Mesela o Superman bir kapağıdır. Evet, tamam mı? Mesela o öyle gönderme yapmışlar. Ee, hani o Action Comics daha doğrusu superman değil. Action Comics kapağıdır. Ee, hani öyle bir gönderme de var. Ama bence açık ara filmin en iyi şeyi Wonder Woman. Wonder Woman abi. Yani Wonder Woman'ın <türüklüğü> sonra girdiği sahne e... birazcık kezban ama yok abi Wonder Woman çok iyi ya. Ha, yani sonra Wonder, Wonder, Wonder, Wonder çok Woman iyi. olmuş. Yani Wonder Woman çok iyi ama şey o eski e, kaç e, Belçika fotoğrafı var, ya, Birinci Dünya Savaşı fotoğrafı. Evet. Orada birazcık kezban. Ya olabilir ama o, o <gülüyor> Orada fotoğraf biraz bile güzel ya. yani. sonra ama şey e, ya Hakikaten girip Batman'i kurtardığı sahne çok iyi ya. Mükemmel Filmdeki abi. en iyi sahne yani benim için. Ben ondan sonra ağ lan ne güzel. <gülüyor> ya hatta diyorum sana filmi sırf modrumabının üstünde. Hayır hayır. O sahnesi için çekmişler. Bak, şey sahnesi de çok iyi. İşte o. Enkrip, enkrip oluyor. Ondan sonra işte bakıyor işte e, Luthor'dan çaldığı dosyalara Hı -hı. bakıyor falan filan. Ondan sonra orada kocaman Metahuman yazan bir dosya var. Metahının ileri orada. Çıkıyorlar. Benim hani bu e, benim sırf uyuzuma uyuzluk yaptığım bir şey de. Şimdi bu Wonder Woman'ı, Cyborg'u, Flash'ı ve Aquaman'ı e, şey keşfetmiş. Lex Luthor keşfetmiş, evet. tamam mı? Ve bu isimleri de Logolarında Lex Luthor vermiş. Tabii ki o. Elif çalışmış. <gülüyor> ben buna biraz gıcık kaptım. Tamam ona ben de gıcık kaptım da artık hadi olur dedim ona. Hani orada başka bir şey yazsaydı. Yani Metahuman 1, Metahuman dişi 1, erkek e 1 falan. Ben de olması lazım da işte onu da araya soğukuşturmak için yapmışlar. Evet yani orada çünkü o logoları görecekler ve devam filmlerinde bu logoları görünce Asiktur orada görmüştük falan desinler diye yapılmış bir şey ama keşke öyle ama yapmasalar. Normal yani. şartlarda bunu da yine Batman'in keşfetmiş olmasını beklerdik. Asına, ya, ee, Batman dünyadan haberi yok ki. Batman yemin ediyorum hiç boktan haberi yok herifin. <gülüyor> herif Gotham'da ondan sonra 20 sene suçlularla şey yapacağım diye kendini yemiş. Yani böyle be beceriksiz boktan bir herif yani herif Bekçilik yapıyor yani. Vasıfsız lan. Vasıfsız Batman. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, şey. Orada e-mail atıyor ya. Hmm. Şey. Bruce Wayne şey Woman klasörünü e ay, Wonder Woman klasörünü açıyor. Ondan sonra işte Paris'te çekilen fotoğrafı görüyor. Ondan sonra işte orada ATM videosunu izliyor. Ondan sonra da işte işte Belçika bilmem ne yazan klasörü açarken takti müzik giriyor tamam mı? Wonder Woman müziği giriyor. Abi çok güzel. Çok çok çok iyi müzik. Vallahi harika yani gerçekten Wonder Woman'ın sahnelerini iz bir daha izlemek isterim. Ben şey yani Filmle ilgili Wonder Woman'ın Woman karakterleriyle, e, sahneleriyle ilgili tek sıkıntım şey. Abi çok böyle şey toz, duman, alev, malev içerisinde dövüşüyorlar ya. Evet, evet orada çok orada, CGI var. Şey hayır daha fazla şey görmek istiyorsun ama orada ama ben göremiyorsun. O kadarcık anda sonra Wonder Woman'la ilgili sıkıştırdığı şeyleri bütün filmde Batman ve Superman için sığdıramaması da. Süpermen'le ilgili bir sıkıntı kadın, yok Bak kadın, kadın ondan sonra bilek, bileklikleri kullanıyor. Tamam mı? Evet. Bilek. Kalkanı kullanıyor. Kalkanı Kılıcı kullanıyor. Kalkanı kul kullanıyor. Kalkanı kul kullanıyor. Lassoy'u kullanıyor. Kırmacı Hepsini de görüyorsun. Evet. Ondan sonra oh, işte Wonder Woman böyle, vurdu kırdı geçirdi diyorsun. Ondan sonra Batman oradan bir tane şey atıyor. Gaz atıyor. Ay ezik Superman ya. Süpermen zaten ondan sonra evet. ne, nasıl dövüştüğünü görmüyorsun Süpermen'in. Hayır Süpermen iyi dövüşüyor gayet. Hayır ama şeyi görm yani çekim kötü. Yani çok çek... çok mesela o ilk filmdeki gibi erkeklerin dövüşleri ne kadar güzel çekmişti zardı evet. net görüyordun yani dövüş sahnesini hani birbirine çaktıklarını bunu da böyle o şeyi işte çok iri yapmışlar bence yani domuzdayı daha iri yapabilirler ama bence domuzdayı ben domuzdayın hani evrim geçirme olayını seviyorum tamam mı ama birazcık daha hızlı evrimleştirebilirler yani çünkü. Yani en son öldüğü hali bana yetersiz gibi geldi. Tamam normal şey olması lazım. hayvan kemik gibi çıkması, çıkması lazım falan filan. Bir de işte birazcık daha köşeli yapsalardı daha iyi olurdu falan diye düşünmedim değil ama hadi geçtim onu. Yani o sahneleri keşke işte e, daha ne bileyim açık bir yerde tamam mı? Hani bu kadar patlama çatlama toz duman olmadan tamam mı? Birazcık daha bu koreografiyi daha net görebileceğimiz Hı -hı. bir Ortamda yapsalardı da daha büyük zevk alsaydık çünkü orada bir koyuyor işte üç duvar yıkıp gidiyor. Ondan hmm. sonra bir yerden bir toz kalkıyor. Ondan sonra Vondurman kalkıyor, zıplıyor gidiyor bir yumruk daha yiyor falan. Orada bir şey yok. Ee, yani dövüş sekansında bir devamlılık evet. yok. Ama aksiyon güzel. Çok güzel. Güzel güzel orası. Şey kısmı falan şey, güzel. Şey mesela. çok iyiydi mesela ben o o o, o kısmına bayıldım. Ee, şey Dumsey Vondurmanı bir tane koyuyor tamam Hı. mı? Böyle yerde yuvarlanarak, sekerek falan filan gidiyor. Elinden kılıç kalkan falan uçuyor. Böyle seriliyor yere kadın. Ondan sonra gülüyor tamam mı? Şöyle bir gülüş var. Ay, tamam lan şimdi... Tamam. He. Şimdi hazırım ben falan moduna giriyor. Tamam öyle bir gülüyor. Şimdi sıktım ananı falan der gibi. Hani keyif aldığını da görüyorsun. Çünkü kadın Öze, savaşçı e, ya. savaşçı Yani o şey e, hani... Dövüşmeye layık bir düşman hmm. gördüğü zaman aldığı zevki o, o yüz ifadesinde görüyorsun. E o mesela benim çok hoşuma gitti. Güzel tabii canım. Yani, bence diyorum ya iyiydi yani o yani, fanle. Batman'in tamam Doomsday'i çıkınca işte ne bileyim orada e, Doomsday lazer attı diye. Yani, tabii insan sonuçta o Superman veya Wonder Woman gibi bir süper gücü sahip değil ama hemen yani bir duvarın arkasına kendini atması <gülüyor> tamam mı? Hani ondan sonra bir tane ezik silahla geziniyor olması sikti bir tane kurşunum kaldı He. ne yapacağız lan falan. Ya yani o, o o şeyler biraz e, canımı sıkmadı değil. Ya biraz daha ya oğlum senin chain dünya alet edevatın var işte çağır oradan şeyi bas düğme Veron Veronica'yı. As ne lan? <gülüyor> çağır Batman'i şey Batman'ini Batwing'ini. Gelsin abi yukarıdan vursun şeye. Yani buna uzaktan kumandalı Bat, araçlar değil mi? Batwing'i düşürdü ya oğlum. Ya ne düşürdü lan Düşürmez. başka yok mu Batwing'i herifin? Ulan ne yok. biçim bu Batmansın sen Yok işte zaten. birer tane ya. Ya Batmobile, Batcycle, Bat, Bat, Batwing'le bir sürü Batwing'le ne olması lazım senin yani? Ya neyse. Ee, ama mesela... Ulan Sinan bir tane mi kaldı? Alfred'e söyleyeceğim, gelecek. Ulan, oyunda bile var lan. <gülüyor> Alfred bana şu aracı gönderdi. Geliyor araç yani. Yani uzaktan kumandasının olduğunu da gördük zaten. Aa, evet gördük. Alfred'deki Alfred gel bize yardım etti ya. Alfred ne yapıyor da bir dakika tornavi de sık, şey, çivi sıkıyorum diyor yani. Yani e, Wonder Woman'la ilgili e, bence pazarlama esnasında çok güzel trikler kullandılar. Çünkü paylaştıkları işte o stil tek başına durduğu sahne hariç paylaştıkları stiller genellikle şeydi. Hani, e, nasıl isim? E, karakteri zayıf gösteren e, sahnelerde evet. tamam mı? çünkü mesela onun böyle şey hani e, bir darbe alıyor hı hı. hani Gelişim, duvara tosluyor. tosluyor ondan sonra boynu böyle bir bükülüyor ya onun hı. şimdi siktimini onu deyip Aa, kalkarken ha ama o o incelikte bir kadının tamam mı? o boyun pozisyonuyla stil bir görüntüsü aslında orada bir şey zayıf evet zayıflık gösteriyor bize bunu verdiler. Evet. Ama aslında kadın bildiğin ortalığı dağıtan bir kadın. Kadın çok yani. iyi çıktı ya. Ben zaten çok seviyordum şeyden beri. Fast and the Furious 5'den beri. Abi işte biraz sonra ince olduğu için Aha. bünye olarak. Hani Wonder Woman'ın o şeyini verebilecek mi? Yani fizik şeyini doldurabilecek mi diye. aslında benim açıkçası işte memesini biraz büyütmüşler. Yani evet çünkü Birazcık kadına pek yapmış. bir şey yok yani. Ama ne yapmışlar biliyor musun? Ben bunu ikinci dizimde fark ettim. Kadının boyunu uzatmışlar. Boyunu uzatmışlar. Batman'le Superman'le boyları aynı. O kadın ama zaten mankenden gelmedi mi? Hayır. Şey, e, suni olarak ekranda büyütmüşler. Öyle mi diyorsun? Hmm. Niye kadın bozu bir kadın değil mi zaten? Yani uzun Bayağı bir kadın, bacaklı bir kadın diyebileme. Yani. yani bilmiyorum şu anda boyları ne karakterlerin bu adamların. Ha ona bakarsan bu şeyde yani Bruce Wayne'li Henry Cavill de aynı boy değil sonuçta tamam evet Ama yani. filmde aynı boydular neredeyse. Gal Gadot da aynı boy yapmışlar. En son Bruce, şey, eee Superman'i Superman öldükten sonra Bruce işte cesedini aşırı, evet, aşağı aşağı evet, veriyor ya evet. kadın alıyor böyle yere evet. indiriyor. Orada işte Lois Lane'in kucağında işte Batman, Superman işte dururken işte Sol tarafta Batman ha, evet, sağ evet. tarafta Wonder Woman ortada duruyor. işte şey gibi evet. ee, duran bir sahne var i̇şte oraya tamam. baktığın zaman boyları aynı hmm. öyle olunca böyle hakikaten iri yarı bir kadınmış gibi görünüyor anladın mı yani bir şekilde ee, Yani bir kıyafeti dev gibi ve görünüyor. ekranı da iyi duran bir şekilde ayarlamışlar ya da evet. o zaman ama yani bence benim bekliğimden iyi çıktı. Wonder Woman'ı olmuş dedim. Kıyafetli kostümü falan da çok güzeldi. Evet. Bence. Ondan sonra yani kalkan olsun işte lastosu falan hepsinde hani kullandığını gördük. Ve güzel kullanıyor. Yani onun şeyini güzel yapmışlar. Yani bacağını vuruyor bilmem ne yapıyor. Hani e, hafif, ya hafif bir şey olayını e, yapmışlar. Ben biraz daha keşke olabilseydi diye düşündüm ama. Ben daha e, çok bu, dövüş sahnesi istiyorum. İşte o dövüş sahnesinin işte üçünün beraber çalışma ee, şeyini <gülüyor> görseydi yani mesela işte hani Avengers'da vardır ya işte oradan kalkanı gönderir Hulk oradan hmm. bir tane gömer ona gönderir Iron Man çakar Aynen. ışını falan hani o böyle bir onu şey sadece sahneleri vardır ya bunların evet. onun gibi böyle hafif bir böyle bir, bir, bir şey var son ölüm sahnesinde yaptılar onu tamam mı? Wonder Woman şey e, kemant'i yani geçirdi Kementi. o geçirince Batman işte yani bombayı geçir, sıktı Don't ondan sıktı. sonra Superman'de mızrağı sapladı Hani işte bu daha dediğim gibi fazla olmalıydı evet, sanki. Biraz yani biraz kombu hareket görmek isterdik. O karyografiyi görmek istiyor insan. ya yani madem üçü bir araya geldi, hani böyle bir şeyi görelim istiyorsun. Ee, Wonder Womanı ama ben gerçekten çok sevdim. Ben de. Ee, filmin zaten bir ikinci güzel yanı da Wonder Woman oldu. Ama hatta yani diyorum ya o giriş sahnesi o müzikle. 10 evet. numara oldu yani. De ne de ne de ne de hani filmde sevdiğim hiçbir şeye şaşırmadım. Aha. Yani hani filmde olan biten e, her şey çok böyle e, yani. Ondan sonra ama... Ben ne yalan söyleyeyim ben hani baştan beri Superman'i çok savunuyorum bu filmde. Yani beni dışlayan etkenlerden biri değildir çünkü Superman. Hani Lois Lane ile olan ilişkisini de hani yetersiz bulsam da sevdim. En sonunda işte öler, ö, öldüğünde de Hani filmde empati kurabildiğim tek karakter olduğu için Hı -hı. öldüğünde hakikaten ya keşke ölmeseydi Çünkü ben yıllardır Batman'ci ve Süperman aslında çok sevmem. Hı -hı. Ee, yani Batman'ci olarak kendimi tanımlayabilirim. Evet. Ama bu filmde Batman bana siktir git dedi. <gülüyor> Superman bana kucak açtı. Bu filmde Superman'ci oldum resmen. Evet. Yani bu film için. Ee, ve Superman öldüğünde açıkçası çok bariz bir şey olmasına rağmen beklemiyordum tamam mı? Çünkü Doomseye var. Niye ölecek? Beklemesin? Yani Doomseye varsa Superman ölecek. Superman öleceği belliydi zaten. Ben mesela hiç aklıma gelmedi filmi girene kadar. Ondan sonra abi uzaya çıkar çıkıp Tam bak bak dersini almış bir Superman var tamam mı karşımızda. Doomseye görüyor. Ne yapıyor? Herif uzaya evet, çıkar. Uzaya çıkartıyor. Ondan sonra Batman Godo'şu ne yapıyor? Gotham'a getiriyor. Şehre geri götürmeyeyim çünkü orada mızrak var. Evet ya. <gülüyor> yani, Lan mızrağı getirdiğim ha, da birine. Alfred oraya bir drone gönder. Bana mızrağımı getirir misin canım? Desen. <gülüyor> Hayır şey de çok kötü. Ee, bak orada aklıma geldiği demin de söyleyemedim. Anasını gatıma götürüyor da. Aslında hmm. orada ulan burada işte nasıl, niye burayı şehre getirdin diyor şey. şey. Wonder, Wonder Woman. Çok şey var öyle. E, tamam. Wonder Woman niye şehre getirdin diyor. Ee, sonra merak etme burası boş kimse yok burada diyor herif. Evet. Ya bu. Bak. O değil de şey de var. Mesela. Vay, demin adam öldürüyordu lan. Ha, bak şu da var. Şimdi bu herifler metropolis olayı vesaire çok laf yediler ya. Evet onun sırf, sırf o metropolis ha, olayını laf yediği şey, için bak, oraya ıı, onun için Şey çıkmışlar. çıktığında e, Doomsday ilk çıktığında işte e, Lexus korpun binasının tepesine çıkıyor ya evet. Doomsday. Orada işte haber helikopterlerim falan var. Ondan sonra askeri helikopterler geliyor. Orada direkt haberlere dönüyor ya. Evet işte e, orada muhabit şey diyor. Bak. Downtown Metropolis iş saatleri dışında olduğu için orada ne ne şey ki e, ne mutlu ki çok insan yok diyor. <gülüyor> ya adamlar diyor ki yani biz götümüz ya, ya ediyorum diyorum. Olsun bizim hükümetin da. yaptığı açıklamalar gibi açıklamalar. <gülüyor> bir şey olmaz lan neyse ki o şey o saatte şeyin orada işi ne zaten değil mi adamın yani o, o saatte iş downtown'da saat... işi neymiş? <gülüyor> Getirmeleri. dedi. Olsa ölür tabi. <gülüyor> ya yemesinler bizi. Abi bak bunu mesela Avengers Age of Ultron'da ne kadar temiz yaptılar? Ya Avengers Age of Ultron'da ne kadar temiz falan yaptılar? Çok yani. temiz yaptılar abi. Hayır. Bir kere bak çok temiz. Olsa herif Iron Man bina yıkacak kafasına, tamam mı? Olsa tarıyor, binada kimse yok. Abi çok Ondan, basit, hayır. çok temiz. Aa. Ondan sonra da. Koskocaman Sokovya'da bir koca bir şehri alıp ondan evet. sonra onu meteor gibi ülkenin üstüne tamam düşürdüler. ama herkesi kurtardılar zaten yine. Hayır yani yukarıdaki herkesi kurtarmış olabilirler de yani. Ya yani şehri de boşalttılar. Oğlum ama <gülüyor> ama bak bunu ondan sonra temiz yapmak var. Bir de herkesi öldürdükten sonra e, gidip de ondan sonra burayı ben boşalttırdım. Ondan sonra burada kapışabiliriz demek var yani. Hayır yani onu tam tersini şimdi Civil War yapıyor. Namusuyor. Ha oğlum işte şey General Ross çıkıp şey diyor ya bak New York'un anasını siktiniz. Ondan sonra Washington DC'yi siktiniz, Soho'yu siktiniz. E sizin de başınızın boş kalmaması lazım. Afedersin lan kimlikleri. Afedersin ama kim sikti onları da yani neyse o, o onların işte hikaye şeyi öyle tabii ki. Ha konu aynı zaten tamam mı? Yani ya konunun aynı olması lazımdı. <gülüyor> ama bu filmde işlemedikleri için konuyu. <gülüyor> Yani e, Civil War'da umarım daha iyi işleyeceklerdir. Civil War kesin çok daha iyi bir film olacak. Söyleyeyim. E, film olarak çok daha iyi bir film olabilir Civil War. Hem film olarak ama, çok iyi bir film olacak hem de e, zaten Hale Hazır'da götürdükleri e, hikayenin e, devamını gayet güzel getirecek bir film olacak. Ama eğer e, hani diyorum ya buradan bir ders çıkartıp düzgün bir e, şey yaparlarsa bunun işimin sıralaması nedir? Bu Hı? filmden sonra şimdi ne gelecektir? Just, sonra Justice League geliyor. Justice League ne zaman geliyor? 2018 mi? 2018. Justice League 1. Önce Wonder, Wonder Woman geliyor. Yani arada bir tek Wonder Woman filmi var. Man of Steel 2 nerede? Yok. Şu an açıklananlar Wonder Woman. Tamam Justice League 1-2, Cyborg, Flash, Aquaman. 6 film. Bir de şey işte e, Suicide Squad. Ya... Yani bu Batman, Süperman filmi için işte bir her şeyi değiştirdi. Ondan sonra hiçbir şey aynı olmayacak diye yorumlar hep görüyordum ben. Hmm. Altlarını okumuyordum da. Yani gerçekten. Hayır ama her şeyi değiştirdi evetler. Yani. Şunu da şunu da çok e, savunuyorum ben. Yani süper kahraman filmi, hani bir fanboy filmi olmak zorunda değil. Bir e, hani eğlencelik bir film olmak zorunda da değil. E, İçinde espri olmak zorunda da değil. Yani bunu kabul etmek lazım. Şu an hani hafif daha daha renkli daha hafif daha esprili daha canlı bir yolu izleyen Marvel bunu çok başarılı bir şekilde yaptı. Ve şu anda biz onu standart olarak kabul ediyor olabiliriz. Ama DC bunu yapmak zorunda değil ve süper kahramanlık filmleri de bu şekilde olmak zorunda değil. Abicim, onu da bir kabul etmek lazım. Abicim zaten ondan sonra Marvel'ın yaptığının aynasını yapsın istemiyor kimse. Evet. Yani çünkü Nolan'ın üçlemesi hiç öyle e, bir film değildi. Ben de fakat, onu diyecektim sana. He, onu onu bittiğim ben. Fakat. Bir, o, bir hay, ben değil ben. ben, ben Hayır önce ben diyeceğim. <gülüyor> Hadi de. Hayır, ben diyeceğim. Hadi de. Nolan'ın üçlemesi ne? Hı -hı. çok severim. Hı -hı. Yani gelmiş geçmiş en iyi Batman üçlemesidir o. Hı -hı. Ondan sonra ilk Batman'i karıştırmayalım. Ama hani e, farklı bir bakış anlamında çok güzel bir Batman üçlemesidir. Harika bir Joker çıkmış olan. Ondan sonra iyi bir üçlemedir o. Lakin bence o üçleme hı hı. E, şu anda izlediğimiz şeylerin ortaya çıkmasına neden olduğu için keşke olmasa da diyebileceğim bir üçlemedir benim için. Şu noktadan sonra. Çünkü ne? sırf Nolan'ın o üçlemesi çok başarılı oldu diye Warner şu anda ondan sonra böyle bir film şeyi izliyor teması izliyor yani o o konuda hani kısmen kısmen katılıyorum ama zaten DC her zaman Marvel'a göre daha ciddidir her zaman Abi daha karanlıktır her ciddi, zaman daha karanlık olması e, değil ama olay sadece şeydir daha az esprilidir. hayır ben ama espiri zaten peşine değilim lan Batman çıkıp da tit ile espiri yapsın istemiyorum zaten espri peşine değilim ama ondan sonra karanlık film yapıyorsan da yani düzgün yapsın istiyorum yani. Düzgün yapılmasını istiyorum sadece. Düzgün yapmıyor olması zaten büyük sıkıntı. Ha, evet. D çünkü karanlık film yap, Yani karanlık film diye sana ilk yapıyor. Lanik. Anladın mı? <gülüyor> sonra, hey, hey, bak karanlık al. Söz diye nah çekiyor sana sonradan. Yani madem bir şey yapacaksın adam akıllı tam yap. Yani ondan sonra kork korkma. Anladın mı? Warner'da korku var. O korku o soru filmin filmleri e, özgürce yapılmasını, filmlerin hakikaten olması gerektiği yapılmasını engelliyor. Yani bu bu korku bak mesela Warner, şey, e, Wolverine şey Wolverine'in içinde bu korkuyu taşıyorlardı. Bir tane düzgün Wolverine filmi seyredemedik daha, Tamam mı? Şimdi Deadpool'u çektiler, Deadpool'da o korkudan çık sıyrıldı Fox. Düzgün evet. Deadpool filmi izledin. Şimdi belki bunu bu yüzden, bu sayede. Son izleyeceğim Wolverine filmini hakikaten istediğim Wolverine filmini belki mi izleyebileceksin. Çünkü o korkudan sıyrılmış olarak. Ondan sonra düzgün R-rated. Ondan sonra ee, bir Wolverine filmi çekecekler belki de. Yani biraz o stüdyodaki en başındaki adamın özgür, cesaretli olması gerekiyor ki. Evet. Çünkü bu süper kahraman filmleri cesaret istiyor abi. Yani Marvel'ın da zamanında oynadığı Büyük Kumar. Ondan sonra birazcık cesaret göstermesiydi. Yani çünkü sana hayatın boyunca aklına gelemeyecek olan, ondan sonra bu kadar bütün her şeyi başlatacağını inanmayacağın bir karakterden herifler bir evren kurdular. O da Iron Man. Batman değil bu Iron Man. Yani düşünürsen Batman değil, Superman değil. Ondan sonra Marvel'ın kendi Batman'i, Superman'i değil. Bu Iron Man bu. Yani siktir lan Iron Man filmi mi olur diye dediğin, diyeceğin bir zamanda herifler Iron Man üzerinden bir sinematik evren kurdular. Şimdi sen Batman... ...Batman yani. Düşünemiyor musun? Başka karakterin yok diye düşünebilirsin yani DC evreni. Eşitti DC Batman, DC Superman'dir. Yani genel kana olarak söylüyorum. Bu karakterler üzerinden sen bir şey kuramıyorsan hala... ...o zaman yani ne yapacaksın daha fazla? Yapamaz, yapamıyorsun. Ya dizilerin daha iyi lan dizilerin. Yani Flash Arrow, ondan sonra Supergirl bile daha iyi lan. Yani... İşte Smallville abi. Small karıştırma. Bak Smallville <gülüyor> ilk 3 sezonu 10 sezonu demiyorum. İlk 3 sezonu Smallville'i çok daha iyi lan. Ayıptır. Utanır insan yani. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Utanman gerekir. Yani böyle bir şey ortaya çıkardığın için. Bu kadar hype'dan sonra bu kadar sonra insanların en sevdiği en bildiği iki karakterin üzerinde sen film çekemiyorsan çekemiyorsan yani daha da diyecek bir şey yok. Gidip suicide Squad niye çekiyorsun? Zaten ana ana karakteri başaramamışsın. Suicide Squad'ı nasıl başaracaksın? Ya herif ana karakterlerin amına koymuş Marvel'da. Gidiyor Guardians of Galaxy çekiyor tabii ki. Çünkü diyor ki zaten siktik amına ortada siktik. Ne yapalım? Hadi gidelim Rakun konuşan Rakun çekelim diyor yani. Olan çekebiliyor çünkü. Yaptı da yani Elif. Ama sen daha oturtamamışsın Batman'ini, Superman'ini oturtamamışsın. Gidiyorsun suicide Squad diye Ondan sonra ömrü hayatında kimsenin aklına gelmeyecek film çekiyorsun. Suitser Sucat'ta da yani Harley Quinn var zaten. Hı hı. Ve büyük ihtimalle filmin en iyi şeyi Harley Quinn olacak. Evet. Yani ama Yeter ama. Ona da Allah bile çok böyle boktan izleyeceğiz anladın mı? Yani Wonder Woman gibi arada inşallah 2-3 saniyeden şey yapmazlar. Bence bence filmin zaten neredeyse tamamıyla Harley Quinn'in üzerinden ya benim DC ve Warner tarafında kızdığım şey bu. Adamlardan çok güzel alternatif film istiyorum. Çünkü Marvel'da bir yere kadar anladın mı? Yani tamam Marvel'ın zaten ne çektiğini biliyoruz. Ne göreceğimizi biliyoruz, ne izleyeceğimizi biliyoruz Marvel'da. Ondan sonra artık orada bir beklentin yok zaten fazla Marvel tarafında. İşleri farklı bir yöne götürebilmesi için DC'ninden güçlü film istiyorsun. Ama herifler ee, o adımı atmıyorlar. Yani Hala bence, safe oynuyor. Hala ondan sonra e, para yatırıyorum, paramın paramı almalıyım şeklinde evet. düşünüyor. O kafayla da affedersin abi, biz sittin sene bir DC Universe göremeyiz. DC Cinematic Universe bizim gelme bence, mümkün değil. Bence şey yapsınlar. Yani Bence DC Cinematic Universe yapmaya çalışmasınlar. Standalone film yapsınlar abi. Hayır, Bağlamasın DC, hiçbirini. Cinematic görene. Universe yapmaya çalışsın veya çalışmasın. Bence şöyle bir şey yapmaları gerekiyor. DC... E, yani şey Warner çekmesin Warner dağıtmasın. yani Warner dağıtsın. Warner şey yapmasın karışmasın <gülüyor> abi DC bak DC Studios diye bir şey kursunlar. tamam mı Time evet, Warner aynen, Company. Aynen. tamam mı DC Studios Time Warner Company. Aynen. nasıl Marvel tamam, Studios var bak senin bütçen bu tamam hı. mı ondan sonra bizim sana desteğimiz bu kendi finansını kendim bul kendi yönetmenini kendim bul hı hı. kendi e, ne bakıyorsan ye evet. tamam mı anda para kazandır, karışmıyorum. Demesi lazım bu de. tamam mı? Hani şey gibi e... ve bu adamların oturup 10 senelik plan yapıp şu an şey gibi bak, e, Disney Marvel kafası şu anda hani çok saçma bir örnek belki ama Facebook gibi ise tamam mı? Time Warner, General Electric gibi, tamam mı? <gülüyor> Böyle çalışıyor. Nintendo <gülüyor> bu, bu o herifler. <gülüyor> ha, bir, Nintendo demeyeyim şimdi. Nintendo'nun kendi içerisinde çok şey var, yani köklü bir e, şey var. Ee, daha nasıl farklı bir örnek? Verelim, Japon işte veya ee, harekir yani. <gülüyor> yani ne bileyim. Birisi Nokia, birisi iPhone tamam mı? <gülüyor> yani Nokia dünyanın en büyük telefon markasıyken nasıl battı? Evet, nasıl battı? Tamam mı? Çünkü biz bildiğimiz işi yapalım acılar dediler. Evet, ondan işte sonra işte renkli, risk almadılar. He, Risk almadılar. Biz nasıl olsa piyasalarımızda anlamı... tabii Warner şu anda da acayip yani risk almış durumda. Yani e, ama o riski işte yanlış. Hayır, yanlış risk, risk yönetimi alıyor. yanlış. Evet. Jefferyson. <Gülüyor> ya, yaptığı şeyi hatırlıyor musun? E, Fragmansızmış tani. Ondan sonra bu Comic Con zamanında e, adamlar hani şey yaptılar. E, böyle saçma, saçma bir ton la sonra bunları işte kim suçludu bilmem ne falan böyle bir şey payladılar Ondan sonra şey fanları falan hmm. bir, bir ha mesela şey terslediler böyle şeyleri izleyenleri bilmem ne yaptılar falan bak, Bunlar bak, sizin diye bu Comic Con'daki bilmem ne içinde bu niye izlediğiniz yaptınız böyle bir şey gibisinler böyle bir şimdi, açıklama falan yaptılar bak, hatırlıyor DC musun? DC ile Marvel'ın farkı yani daha doğrusu Disney Disney, Disney ile, ile Warner'un Warner Warner. farkı şu abi Disney eğer e, şey kanser olmuş 3 ay sonra ölecek bir herif gelip de ben Guardians of the Galaxy 2'yi herkesten önce izleyebilir miyim de, derse o he, hemen gel hemen. James Gunn'la birlikte otur Hı. bir yanında Chris Pratt otursun izleyin tamam mı? Ondan sonra biz bunun pazarlamasını zaten o, pazarlama he, diyor. Herif. Ya tamam, zaten ay bunun ek, ne nasıl yeriz bunun ekmeğini diyor. Tamam mı? Hani tamam böyle bir trajediyi de paraya çevirmek belki bazı insanlar için kötü olabilir ama en azından ama bunu işte şey olarak e, kullanıyor e, e, ya en azından e, senin, bunu pozitif bir sen şekilde, öyle şekilde evet. kullanabiliyor yani ama doğal kullan yani bu film çıkana kadar tamam mı? İşte e, birisi bir kanser hastası Batman ve Superman'i izlemek istedi reddettiler. Ondan sonra bilmem ne 5 yaşında bir çocuk mu ne ölmüş ölüyordu o da Lösemi miydi neydi hatırlamıyorum. En sevdiği karakter Hı -hı. Süpermen'miş. Bu çocukla ilgili e, zannedersem bir heykel mi ne dikildi? Hı -hı. Dikilecekti veya. O heykelde de çocuğu Süpermen tişörtüyle heykelleştirmek istemişler. DC hayır dedi. Tamam mı? Ondan sonra ne bileyim işte yani böyle şeyler duyuyorsun diğer taraftan da. Yani senin yani. Abi tamam herkes bu, bu para kazanmaya bu, bu çalışıyor kurumsal, da bu kadar bu şey kurumsal olmuyor umsal yani hakikaten mantık bu değil abi tamam bu mı? şeyle uyuşmuyor ee, çizgi roman süp, e, süper karakterler süper kahramanlar o dünyayla oluşan o, e, uyuşan evet. mantık değil bu yani bu bu iş ondan sonra sonuçta bir ürün, ha, bu fi, bu, ürün konseptin üzerine, lazım bu konseptin üzerine bu konseptin üzerine filmler çekiliyor tamam evet. mı Evet hani o şey neydi lan bu Star Wars çocuklar işte arkadaşlarını filmi izlemeye götürüyor. Neydi yani ne, o film? Ben de hatırladım. Bak bunun üzerine filmler çekiliyor. Tamam mı? Sen niye reddedersin ki? Tamam Ciddi. mı? Hadi de ki yani Endy'e imzalat. Bilmem ne yap tamam mı? Hani de ki işte hani film tamamlanmadı ama Rough izletelim sana de. Kimseye de söylemedim. Hoş bence izlememişse daha iyi olmuş boş ver. Ve o filmi görüp kahrından olur zaten. <gülüyor> Ne bileyim yani böyle şeyler işte dönüyor bu, bu işte adamların, Bu adamların, Warner bu e, Warner'ın durumu. tamamıyla la ayırması lazım bence. Evet değilsin. bence de ayırması lazım çünkü çok negatif etkiliyor. Yani büyük negatif etkiliyor. Ondan sonra tanıtımlarında tut filmin kendisine kadar. E, hakikaten Warner bu işi e, bilmiyor. Yani Warner'ın başındaki kim kararları veriyorsa bu süper süperkarma filmleriyle ilgili. O herif işi bilmiyor abi. Yani ve karşındaki rakibinden de 5 para bir gram bir şey öğrenmiyor. Öğrenmek öğrenmemek için direniyor. Yani herkes sonra, bir Kevin fagi olamaz tabii ki de. Tamam, Olmamana gerek yok ama bir şey de öğrenirsin yani en azından. Bir incele değil mi? Herif ne yapmış? Hay adamın yeni değil ki. 1-2 senelik kariyeri yok ki. Herifin 15 senelik kariyeri var. Otur bir bak herif nasıl yapmış 10 se kaç senelik plan yapmış. Acaba her şeyi baştan düşünüp mü yaptılar? Neyi nasıl planlayıp yaptılar? Sen de bir otur düşün. Yani hemen biz de para kazanmalıyız diye gezme ortalıkta yani zaten çünkü akıyor akıyor o zaman üstünden ve negatif rahatsız oluyorsun. Hayır, zaten maalesef yani, ne oldu mağarada çok Bat, para kazandı hayır. ha bunlar da yeni uyandılar Gerizekalılar. şimdi para kazanmak için hemen iş yapıyorlar. Batman'ı, Superman'i tamam aynı filme koyduğun anda tamam mı? Yani biz şu anda filme çok bokluyoruz ama gittik paramızı izledik mi? İzledik. İzledi Sike sike gibi. izliyorsun çünkü yani ben basın gösterimine gittim sonra Tekrar gittim. Abi zaten, Kardeşimle gittim çünkü. Tamam mı? Çünkü yani böyle filmlerde bu oluyor. Abi zaten Birisini, Batman'de koysan, e, Superman'de koysan Batman, Superman'de desen biz o filme gideceğiz. Yani gideceğiz sen zaten paramızı ve, baştan hani, alacaksın ve, zaten. Hani zaten sansasyon yarattığın zaman sen ister istemez bir ikinci defa gitmek durumunda kalıyorsun. Tamam mı? İşte gitmişsin. De, ama işte, kız arkadaşın da gitmek bir ister. Bir bir parayı veriyorsun ha, zaten. Kız arkadaşın da gitmek ister. O zaman bir daha gidersin. Ne bileyim... E, Böyle durumlar oluyor. Ben eğer hani şu anda güzel bir salonda çok kaliteli Tudu izleyeceğimi bilsem belki bir kez daha gidebilirim. Hı hı. Ee, yani senin en azından parayı çıkaracağın garanti. Tabii tamam mı? garanti. Yani zarar etmeyeceksin. Belki istediğin parayı elde edemeyeceksin ama zarar etmeyeceğim garanti. E madem böyle bir garantim var bunu düzgün kullandın. Evet. evet. Ne, niye yani pişman ediyorsun insanları? Bir kaybın olmayacak, bir şeyin olmayacak. Zaten e, iş yap, yani, yapacak. Bu adamların işte senin. bu şey egosu var şimdi. Aa, şey, Kaptan e, Amerika işte e, kaç işte 7 milyon, 700 milyon yapmış. Biz şimdi Batman'li Superman'i de koyduğumuzda 7 milyon, 700 milyonun altında kalırsak işte e, rezil oluruz. Yok işte Deadpool tek başına işte bak, 48 milyona çektiler 700 bilmem kaç milyon dolar etti. Şimdi biz Batman'le Superman'le bu parayı kazanamazsak biz rezil oluruz gibi saçma sapan ego triplerine de giriyor olabilir bu adamlar. Yani belki bir yandan da haksız değiller. Çünkü Batman Superman çekip çekipti. Sadece hani çok büyük kar edemezsen belki hissinden düşecek bilmiyorum. Ben senüşsen şey bence Zack Snyder'ın annesini kaçırmışlar. <gülüyor> Martay'ı. Martay'a kaçırmışlar. <gülüyor> Bir adama böyle film çektirmişler yani. <gülüyor> Ama bilmiyorum ya, hakikaten e, şey. Ya ikinci izleyişinde en azından hani bazı şeyleri böyle direkt göz ardı edeceksin zaten tamam hani biliyorum zaten bunların kötü olduğunu diyeceksin. Böyle daha fazla zevk almaya bakacaksın. İşte Wonder Woman sahnesi gelsin diye bekleyeceksin. E, <gülüyor> ne bileyim işte e, Wallen'in duvarındaki Superman kapağını fark edeceksin. Ne bileyim falan filan. Ee, mesela şey yani orada filmin içinde bu arada ufak tefek böyle espriler var hani çok e, filmin tonu karanlık olduğu için eziliyor ama ne bileyim işte şey lafı var ee, hani o dövüş kulübüne gidiyor ya Bruce Wayne hı hı. orada işte şey diyor işte e, Bolshoj balerinasıyla 3 gece geçirdim de bana sadece bunu öğretiliyor ya. mesela o şey üçüncü filme gönderme tamam mı? Hani Nolan'ın 3. filmde Bosley alıp götürüyor ya. Ha, ha evet, evet. Mesela o ona gönderme. Ondan sonra ne bileyim o Alfred'in mikrofonu takıp Batman, Batman. yapması. İşte o da Nolan Batman'inin Batman, Batman. şeyine hani atıf. Hmm. Hani böyle ufak tefek şeyler var. Hani onlardan onlardan daha fazla keyif alıyorsun ama yani ne bileyim. E, ben zannetmiyorum ki benim ee, bu Batman ve Superman furyası geçtikten sonra aklımda böyle çok kötü filmdi lan berbat bir film diye kalmayacak muhtemelen bu film. Çünkü yani hakikaten ben Canı gönülden bu filmi sevmek istediğim için. <gülüyor> Abi sen yani çok zorluyorsun evet. kendini sevmek için. O yüzden ben unutacağım bu ihtimalle kötü olan şeyleri. Yani rasyonalize edeceğim. Yani bir daha ciddi yine hayal kırıklığı olacaksın Hayır. Hayal kırıklığına uğramayacağım. Yani rasyonalize edeceğim çünkü bak adamlar bunları yapmaya çalışmış. becerememişler Geri zekalar diyeceğim. Ondan sonra kapatacağım konuyu. Sevdiğim şeylere odaklanacağım. Valla ben ne yazık ki yapamayacağım. Çünkü yani ben ee, ben hakikaten şeyin devamlılığını na inancımı kaybettim. Ee, DC Universe, yani, yani DC sinematik evrenin dedikleri şeyin hı hı. E, gerçekten oluşabileceğini e, karşı de, e, inancımı kaybetmiştim. Bilmiyorum. Ben 2020'de, 2021'de hatta Tamam, 2020'nin filmlerinin de blu çıksın. Dizi bölümü gibi ardışık olarak izlersem çok keyif alacağımı düşünüyorum. Onu nereden keyif alıyorsun? Onu Marvel'dan işte keyif alırsın. Marvel'da mesela e, Z Zaten alıyorum keyif ama, ama... şimdi oturup hepsini Phase 1, Phase 2, Phase 3'yi izlesen... izlersin En kötü filminde bile ondan sonra e şey olarak zevk alırsın yani. Yok. Şimdi Marvel'da bence... E yani tabi DC'nin solo filmlerini daha izlemedik. İlk örneğin Abi on da izleyeceğiz. Ama e bence... E e, DC'nin solo filmlerinin işte Justice League'le tayinleri diğer filmlerin yani Marvel'ın solo filmlerinin Avengers'a tayinlerinden daha güçlü olacak. O yüzden mesela ben şey evet bütün Phase 1'i izledikten sonra Avengers'ı izlediğimde işte Phase 2'yi izledikten sonra Edge of Ultron'u izlediğimde hani orada genel akıştan bir hikaye şeyin tatmini alıyorsun fakat e, Marvel'ın solo filmleri özellikle işte bağımsız filmler olması için de çok özen gösterildiği için mesela orada ton farkından dolayı da şey çok e, hani bir e, nasıl desem bir akış hissetmen çok kolay olmuyor da biliyor tamam mı çünkü e, Thor izledikten sonra işte Winter Soldier izlersen bunun aynı dünyada olup olmadığını çok da hani siklemiyorsun onu ona bağlamayı hiç kafanda istemiyorsun tamam mı zaten e anladın mı üst Hikayede zaten bağlılar. Evet. Yani adamların zaten Her iyi, yaptıkları güzel başarı o. Üstteki ana hikayenin altına akan ondan sonra timeline'lar var yani. O timeline'larda karakterler şey var. Üst tarafta mı yine bir hikayeye bağlılar. İşte ya şeyde, onu, onu temiz bir şekilde görebiliyorsun ya. Orada bir sıkıntı yaşamıyorsun. Ama ya. işte şey diyorum ben. DC'ninki ha, hakikaten şey gibi olacak. Birazcık daha e, hani... Dizi bölümü gibi birazcık daha iç içe olacakmış gibi geliyor bana. Allah ben bilmiyorum. Ben sonra. E, yani bana One, en azından Wonder öyle Woman geliyor. Wonder Woman gelecek. Abi diyorsun ki ama Wonder Woman gelecek. Ondan sonra Justice League gelecek diyorsun. Mm-hmm. E, cyborg filmi sonra geliyor. Evet. E, Flash filmi sonra geliyor. Nasıl evet. olacak? Ben anlamadım ki bu işi. Yani bir de Wonder Woman'la e, çok kas Yani mesela Wonder Woman'ın o zaman tek başına hakikaten Wonder Woman filmi seysek. Ben daha çok isterim öyle bir film şey izletmek. Ama şimdi onu da uğraşacaklar. Ee, sonra şey olsun diye. Ee, Justice League'e bağlansın diye uğraşacaklar. Yani onu da bir ihtimalle pitch yani Bilmiyorum ee, ama Wonder Woman'ın... Ya Wonder Woman'ın geçmişteki halini mi seyredeceğiz? Yeni halini mi izleyeceğiz? Geçmişteki halini izleyeceğiz muhtemelen. Geçmişteki halini izleyeceğiz. Yani bu sefer orada da yine kafan karışacak. Yani şey gibi olacak işte. Eğer... Yine boşlukları doldurmayacaklar. Hayır, e, yani ben bunu bir yerde yazdım. Nerede yazdım hatırlamıyorum. Ama... Eğer ki Wondruum'un e, hani en azından bizim şu ana kadarki maruz olduğum haberlerde anladığımız kadarıyla işte e, iki dünya savaşına değiniyor, işte ondan öncesine değiniyor vesaire Hı -hı. vesaire. Eğer Kaptan Amerika First Avengers filmindeki tam hataları yapmazlarsa, şimdi ondan korkuyor. Bence gayet de güzel film olur. Çünkü prodüksiyonun iyi olacağını zaten gar garanti biliyorsun tamam mı? İstediğin kadar bok at Batman ve Superman'e prodüksiyonu kötü diyemezsin bu filme. Tamam mı? Bir şey demedim zaten. Ha, tek çekim teknikleri kötü diyemezsin. Ne bileyim işte müzik kullanımı kötü diyemezsin. Hiç tek Sadece olarak... hikaye hikaye sıkıntı tamam mı? Karakterlerin altı boş. Hikaye sıkıntı ve bir bağlayamamış da başladıkları hikayeyi. Teknik olarak hiçbir eleştirim yok. Evet. Ama senaryosu ve e, senaryosuna bağlı olarak kurgusunda büyük sorunlar var yani şey bak hikaye anlatım yani işte sorunlu evet, hikaye yani. Anlatım, dramatik anlatımı sorunlu ondan sonra karakter yani Batman, şeyde, ben, kurumu sorunlu Superman tanrı mı değil mi Superman yasalardan üstün mü değil mi böyle bir sürü soru atıyorsun filmin ilk 15 dakikasında filmin sonunda herif madem öldü bu sorulardan cevabına ihtiyacımız yoka bağlıyorsun yani o zaman sıkıntı <gülüyor> tamam mı ben bir şey söyleyeyim mi ee, eski yani, ölünün arkasından kötü konuşulmaz hadi top atalım diyorsun tamam mı Tabii canım eski süpermenler de sanırım e, benzer bir şey sahnesi var. E, yine şey çıkıyor Korturma çıkıyor yani. Ondan sonra ben sizin yanınızdayım falan muhabbetin yapılan bir sahne var galiba. Bir yerde görmüştüm. Ondan sonra e, o, o sahne bak şimdi Ayşe Selat o sahne daha iyidir. Hangi eski Süpermenler'de? Christoph, e, şey, Christopher Reeve'in Christopher 100... olduğu Süpermenler'in bir tanesinde. Yani onu bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu anda. Ama ben görmüş gördüm de bir yerde o yüzden hatırlıyorum. Orada da yine yani hani olan bu dost mu düşman mu muhabbeti var çünkü. Onda da bir yerde çünkü biraz sıyırıyor orada da. <gülüyor> Kriptan teyip. kafa kafayı yiyebiliyor. Yani neyse. E... <gülüyor> ben. Wonder Woman filmini merak ediyorum. Ben de çok merak anansını ediyorum. inşallah sıçmazlar. E, çünkü yemin ediyorum. Asu bak bu adamların en ufak bir hata yapacak yeri yok tamam mı? Marvel hata yapabilir ama bu heriflerin hata yapacağı geri yok. Bu herifler çünkü daha emekliyorlar şu an. Bunu hata yapacak en ufak bir noktan yok senin. Hata yapmaman gerekiyor. Senin olabilecek en iyi filmi çekmen gerekiyor. Sadece teknik anlamda değil. Bu arada şey Wonder Woman filmi hani ee... bu ölüm kalım mesesi. Ben sana söyleyeyim bak yemin ederim. bu filmleri beceremezlerse <gülüyor> biz tekrardan reboot görürüz yani ve ben artık reboot görmek istemiyorum 5 bu... sene içerisinde reboot görürüz. Ben sana söyleyeyim. O just stick gelemeyiz yani. İptal ederler onları. Yok derler ki bu olmayacak. Baştan çekiyoruz derler. Yemin ediyorum derler bunu. Warner yapar bunu. Herifin kaybedecek bir şey yok. Çünkü yeniden bir Batman filmi koysan yine seyredecek insanlar. Şey. E... Ağlarlar sonra. Nollarına ne Nollar abi sen çek. Olmuyor. Şey. Wonder Woman zannedersem yani yanılıyorsam da birisi düzelsin. E... Bir kadın yönetmenin çekeceği ilk süper kahraman filmi olacak. Ya yeah, yeah. <gülüyor> O yüzden de çok merak ediyorum. Bu Monster'ın e, hani Charlie Serano'nun Oscar aldığı film var ha, Onun yönetmeni Patty. Ha evet anladım. duydum ismini de Patty Jenkins'in. Sonunu... Öyle bir şey. Hatırlamıyorum. Ben, ben de. mesela şeyde eee O kadın yönetiyor. Merak ediyordum. İşte Wonder Woman'ı e, ve bu filmde nasıl tam olarak çizeceklerini merak ediyordum. Çünkü sonuçta işte bu şey, hassasiyetinde bir dönemde yaşadığımız hmm. için yalnız feminizm hassasiyetinde bir ya, dönemde yaşadığınız için. Bir kere için... bir kere kadın yönetmen yönetiyor tamam mı? Başrolde kadın var. Hatta bütün rollerde kadın Hepsi var. kadın he. Tamam mı? Bu filmle ilgili de bence birisi çıkıp anti feminist bilmem ne şeyleri, görüşleri belirtecektir diye tahmin ediyorum. Olabilir belirtirler ve ben mesela şu, yani Batman Superman'de e, de acaba hani belli bir şey görür müyüz diye merak ediyordum. Gördüğünüz e, yani kadın olarak Hı -hı. hani yani sonuçta bu aynı bu kadın şey değil mi ben belki yanlış biliyorum hani businesswoman yani ya iş kadınları o, o, o şeyi var mı yok mu henüz bilmiyoruz şimdi dizisinde Wonder Woman dizisinde bunun işte Prince Industries mi Prince Corporation mı ne bir sürü firması var tam büyük businesswoman aslında Diana Prince ama bunu evet. ıı, çoğu yani işte erkeklerin dünyasında güçlü iş kadını. Evet. Yani yeni ee... 52'de böyle bir konumu yok zaten dünyaya yeni gelmiş. Yani evet. adadan çıkıp. Yani işte hani öyle bir şeyi ben bu filmde acaba görecek miyiz diye merak ediyordum. Ondan sonra bu, bu filmde hiç çok onlara bağlanış girmediler. Evet. Direkt Wonder Woman olarak geldi. Eee evet. yani Diana Prince'i görüyorsun. Bak first class uçuyor kadın. İşte Paris'te görünüyoruz. Para çekiyor falan spor arabayla geziyor, lüks işte gece tuvaletleriyle. E tamam, zengin oldu. Zengin ama. olduğuna gördük ya da en azından bir yerden parası para geliyor. Zeus'tan hmm. kalmay. Yani işte Zeus şey... babam <gülüyor> bana biraz Amazon'dan Amazon Amazon'dan ama, çok para kazanmış. Vare kesin kesin öyle bir şey vardır. Bak hani şey esprisi vardır ya. <gülüyor> Bak e, şey 1920'lerde bankaya 20 dolar koymuş olsan şu anda var ya dünyanın amına koymuştun falan muhabbeti. Şimdi kesin öyle bir şey yapmıştır. Yapmıştır. İnanamadım. Çünkü anladığım kadarıyla... Nazi, al Nazi altını çalmıştır belki. Ha, Nazi altını <gülüyor> çalmamıştır abi. Bence yani şey e, hani orada Büyük İskender'in kılcı sahnesi var ya. <gülüyor> o sahneden benim anladığım e, yani bu Danyo bu kılıçla şey e, şey savaş şey şey ata binerken ben de oradaydım gibi bir e, şey aldım. Tamam mı? His aldım. Yani evet. Bildiğin e, baya insanlık çünkü bir şey de diyor ben 100 yıl önce insanlıkta, işte. he, insanlıktan kendimi soyutladım falan filan diyor. Kaç yıldır varsın lan sen o zaman diye düşün, düşünüyorsun. Hı hı. O yüzden hani hakikaten yani İskender döneminden daha öncesinden zaten tanrısın hı hı hı. falan yani yarı tanrısın daha doğrusu Hani hakikaten ilk bankaya 10 lira koymuş olsan tamam mı? Tamam. şu anda <gülüyor> dünyanın yerisi benim falan. Şeyi de görmelik. Ee, aracını da görmelik. Ya ben, ben göreceğimi o... zannetmiyorum. Türk havayolu uçağı görünmez olacak <gülüyor> <gülüyor> Yani uçak, görünmez uçak göreceğimi zannetmiyorum. Ama e, şey yani Wonder Woman'ın kadrosu benim çok hoşuma gidiyor. Çok iyi. Tamam mı? Bak annesini Connie Nielsen oynuyor evet. tamam mı? O kadın manya. Yani, çok iyi oyuncu. Robin Wright var. Robin Wright var abi. Teyzesi. Hmm. Yani diğer kadının kim olduğunu bilmiyorum. Chris Pine var. Fena değil. Hmm. Tamam mı? Yani yani görüp görebileceğin en iyi kadın oyuncular var. En sağlam var. kadın oyuncular var. Bir Meryl strip eksik zaten. <gülüyor> o da olmasın bize. O da Hera'yı oynasın o zaman. ne da Hera'yı yani? oynamasın yok. O olmasın yani bu üçlü üçlü combo hakikaten benim in, inanılmaz hoşuma gidiyor çünkü karniyesinde gerçekten çok seviyorum. Hmm. Gladiator'deki halini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ondan sonra One Hour Photo diye Robin Williams'e bir filmi hmm. var tamam. Hmm. Ben orada bayılmıştım kadına. Ee, Robin Wright zaten Evet. zaten şey. House of Cards ya orada yani. var ya of. Oradaki gibi oynasa yeterdi zaten. An ya mükemmeldi yani son sezon. Ben izlemedim daha son sezon. Son sezon evet. kadın mükemmeldi ya ama tam yedirebiliyorum. Yani spoiler olmaz herhalde. Söylemem şey ben de izlemedim oğlum Hayır, tamam tamam. spoiler değil, spoiler değil. Tamam mı? Sen 3. sezon nasıl bittiğini hatırlıyor musun? Evet. Yeni bitti ha. Ha, araları iyi değil ya. Evet. Orada Dog yani 4. sezonun bir bölümünde işte bir şeyler oluyor falan filan. Ve şey diyor. Hani Francis'in bir şeylerle uğraşması gerekiyor fakat e, hani farkında değiller olayın tam bir şeyler gelişiyor e, bu durumun farkında değiller ve işte e, Robin Wright gelip işte dağ karakterini diyor ki niye böyle oldu bu hı hı. falan diye e, çünkü sen de uğraşıyorduk diyor <gülüyor> tamam mı yani kadın öyle bir kadın ki yani uğraştırıyor Hayır, evet, bütün Kevin Spacey tarafı işi gücü bırakıp onunla uğraş. Ha, onunla uğraşmak durumunda kalıyor. Ama ne koyuyor ortalığı yani? Kadın çok iyi oyuncu ya. Evet. Ben şeyde de çok severdim onu. Princess Bride. Onu hatırlamam. Princess Bride bilmiyor musun oğlum? Hangi sahne? Ya? ya şey çok eski bir e, fantasti masal. Görsem belki tanır hatırlarım da şimdi adını hatırlayamam. Princess Buttercup. Yok, my name is Indigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Hatırlayamadım vallahi. Ah, Hatırlayamadım. Onu bu izi çok eğlenceli. Orada da çok güzeldir mesela. İkinci e, güzeldir tabii. Princess Buttercup. Vallahi işte sonuç olarak sonuç olarak on <gülüyor> bir tane yazı okudum. Batman Superman filmiyle gibi izlemeyin diye. Başlık. Yabancı basında atmışlar. Batman, Superman Filmine gitmeyin. Ha niye? İzlemek zorunda değilsiniz diye. E, kimse izlemek zorunda değil zaten. Yani işte düşün. <gülüyor> hani böyle bir başlık atılabilen bir filmi e, imza attığı için, bunu da burası. E, ya bir tane Marvel filmi için böyle bir başlık atmaya cüret eden kimse çıktı mı çıkmadı? Allah bilmiyorum. Ama e, bence izlesinler abi. Ben bence izleyin yani arkadaşlar. Ve Superman e, filmine gidin. Ben ben şunu istiyorum, ben hala bir e, Seni DC, DC fana evet, e, olarak ve DC filmlerini sevmek isteyen biri olarak ve gerçekten DC filmlerinin hani rebootlara falan e, şey ihtiyaç duymadan akıp gitsin istiyorum. Aynen. Tamam ben de istiyorum oğlum. O yüzden kötü bir olsa gidin izleyin abi. Çünkü işte bir, para kazansınlar da. Ama abi işte bu da şeye benzemesin yani. Vezipipedik şey, filmi para kazandı diye üstüne 5 tane film daha çekil. Ya ona hay, benzemesin yani. Kötü şey, filmin de devamı gelsin istemiyorum ben bir Hayır yani. ama bunun da franchise'i öldürsün istemiyorum. Tamam e mı? E tamam ama kötü filmin üstüne kötü film gelmesi de iyi bir şey değil. Evet. Ya orası da Para kazandı. Siktir elin, koy götüne gitsin diye film hayır, çekerler. Bir de. olur. İkincisinde zaten siker atarız. Bu meşeleyin. ikinci zaten. Hayır, of benim of için öyle yani. Men of ben çok beğenmiştim. Menopsiyi Menopsiyi şu an ona sonra ben de beğeniyorum çünkü bu çok kötü. <gülüyor> menopsiyi ben zaten beğeniyorum. Tamam. tamam menopsiyi sen beğeniyorsun. Ben menopsiyi için de biraz sıkıntılarım vardı. Benim ile ilgili sıkıntıları burada daha da büyüdü sıkıntıları. O, o sıkıntıları göz ardı edecek o i̇şte kadar o çok. İşte o sıkıntıları göz ardı ettin için bu film izledik. Hayır, o sıkıntıları göz ardı edecek kadar güzel bir deneyim sağladı benim için. Tamam. Evet, mı? ama bu film sağlamıyor. Bu film maalesef o. Wonder Woman hariç çok da sağlayamıyor. İşte sıkıntı o. Oğlum bir de işte o şeye sahnesi güzel onu seviyorum ben. Batman'in girip adamla dövdüğü sahne var ya. Ha evet. O çok iyi sahne. Marta'yı kurtaracağım. Ya sanki. aslında bak filmin de... Ha film... film parça parça çok iyi. Evet işte niye parça parça ama film? <gülüyor> Hayır bak mesela şeyle ben çok... Filmi mesela izlerken tamam mı? Ee, bu Batman'de... Filmin bütün diyaloglarını sil tamam mı? Sessiz izlesen çok beğenirsin. <gülüyor> Yemin ediyorum ben. Bir dakika, Yemin bakayım. ediyorum. Filmi sessiz izlesen bayılırsın. O. Ben mesela şey e, Constant, bak e, Keanu Reeves'in Konstantin filmini Hı -hı. hiç sevmem. Hı -hı. Tamam mı? E, ama bir gün e, Taksim'de bir yerde yine Kafka bir birkaç arkadaşla işte yani barda, barda ha, içiyoruz ve orada da Hı -hı. dönüyor. Ben tabii içmediğim için onlar işte içip muhabbet ederken ben ekran gördüğüm Kit tip, tiplerden olduğum için bir yandan işte Cola içiyorum bir yandan da onu izliyorum 2-3 e, saat içtik sonuçta sessiz o kadar güzel ki film <gülüyor> ciddi söylüyorum o kadar güzel bir film ki o sessiz ben bence sen de bir dene bak Konstantin aç abi. ben Konstantin'i seviyorum oğlum zaten niye sessiz izleyeyim bir hatta bence DV'lerde şey modu olmalı Var, diyalogları yani. kapat ama şey efekt sesleri gelsin. Bazı bazı filmlerde var lan o. Sadece müzikli olanlarda evet. falan vardı. Bazı dililerde var. Bazılarında çoğunda yok ama. Öyle özellik sunuyorlardı bazı Bak, şey sesi kapa. Bak, müzikle, görüntüyle izle. müzikle güzel olabilir. Mükemmel, Batman mükemmel Superman. bir film o. Bir Batman vs şey Superman'de diyalogsuz bence 10 kat daha iyi bir film. ne lan bu Nuri Bilge Ceylan filmi mi oğlum? Diyalogsuz 10 kat süper film. Ya yani o kat süper bir film olur tamam mı? Çünkü o zaman araları sen kendini dolduruyorsun ya. He. Yani şimdi orada e, şey, e, Jesse Eisenberg'e söyledikleri denyo denyo şeyleri duymak zorunda kalmıyorsun. Of, Jesse Eisenberg ya. Hakikaten o filme şeysiz, sessiz e, sadece ses efekti müzik. Abi kötü olan şey ne biliyor musun? O Jesse Eisenberg'den adam'a. Aha. Ondan sonra. E, Büyük ihtimalle birkaç film daha dayanmak zorunda kalacağız. Ha, Jesse Eisenberg kötü değil. Ama Jesse Eisenberg... Belki Lex Luthor kötü. İşte orada ortaya konan, çizilen ve kurgulanan Lex Luthor karakteri yani biling, kötü. Yani biling biling biling diyen yani adam istemiyorum ben. Biling, biling, ben biling, de, biling de istemiyorum. Geri ağzına vuracağım bir tane yani. Ben de istemiyorum. Ama o Lex Luthor... Yani o Jesse Eisenberg'in suçu değil ki o. Adama böyle oyna karakter bu, söyleyeceğin şeyler bu denmiş de yani affedersin de Hitler'de demişlerdi ki karakter bu oyna. Hitler ölü mü oynamış? Hitler nasıl oynadığını gördük yani. Hayır ben bence e, Nolan şey e, çok böyle oyunculara müthiş e, özgürlükler sunan bir yönetmen değil bence. Ya evet ama Elif'in yaptığı işi hani, gördük. o oğlunun oynama yaptığı sahneyi bile çekip koymuşlar filme yani. Hani, onun o Karakteri o şekilde oynamasını zaten Nolan istemiştir. Ondan sonra oradan yürüyüp gittiğinde e, tamam. işte beğenip seçmiştir koymuş. Cezayir Berk bildiğin Facebook'taki şeyine oynamış. Yani Cezayir Berk'in karakterlerinin aynı zaten. <gülüyor> bir tam <tane> mucize <ucun> alacağım. <gülüyor> ne diyecektim? Al, hmm. onu diyeceğim. Filmde bu işte tam böyle karşı karşıya gelip kapıştıkları sahne var ya. Hmm. Orayı orayı izlerken. Ne fark ettim biliyor musun filmde? dedim Batman Superman filmindeyiz. Hı hı. Bu sahneye kadar hı hı. ne Batman'in Batman'lik yaptığını gördük hı hı. ne Superman'in Superman'lik yaptığını gördük. Yani iki tane şeyi indirip işte kurtarıyor ya O sahnelerde bu belgesel gibi veriyor ya. Bu evler neye para harcamışlar lan dedim. Tamam mı? Yani Superman'in gözünden ışın attığını hı hı. kaç saat sonra görüyorsun ya. O da şeyleri patlatmak için gözünden ışın atıyor işte. Herifin bak Süpermen'in özelliklerini kurduğu. bir uçuyor. Onu da doğrusu görmüyorsun. Ya ne yapıyor para harcamışlar diyorsun anladın mı? Yani Batman'in bir, bir tane sahnesi var Batman'in. Batman'lik yaptığı. O da işte o herifleri pataklıyor. Onun dışında araba böyle yapıyor, böyle yapıyor. O sahnelerde şey gibi dalışa geçiyorum haydi falan gibi sahneler zaten. Herifin nasıl bir boktan aracı varsa köşeler olurken zorlanıyor. <gülüyor> yani. Oğlum ona bakarsan yani eee şey, ne kadar kötü ergonomik Tim, araçları var ki? Hayır, Tim Burton'un Batman'i köşe alamıyordu ya. O yüzden zıpkın atıyordu. <gülüyor> ya, tamam ama en azından onun mantıklı bir kendi film içerisinde şeyi vardı. Hani alet kullanıyordu yani, anla <gülüyor> mı? Asıl, yani adamın araç içerisindeki çekimleri falan var. Tani Batman'ı hakikaten Batman'lık yaptığın sahne. Ha bir de bir... görmüyorsun bir tane sahne görüyorsun. Superman'in Superman'lık yaptığı sahne zaten son dumstere Ben sahne. ben şey şey ile de ilgili yeni bir şey fark ettim şu anda. Batman'in veya Bruce Wayne'in girdiği araçların içi niye bu kadar dar? Bina. Herif Lex Luthor'un partisine gittiğinde seçtiği götüm kadar olan araba. <gülüyor> tamam mı? Hani arabası gibi bir araba alıyor diyor. Evet, büyük Herif şimdi. çok büyük zaten. Evet. Herifi arabadan inerken gördün mü? Hatırlamıyorum şu an. Bak ben birebir yapıyorum şu anda sana. Herif böyle ya. He. Bak şöyle herif Kapı açılıyor, herif böyle geriliyor, diğer koltuğa geçiyor, bacağına çıkartıyor, öyle çıkıyor. Hatırlamıyorum, olabilir. Yani böyle kullanıyordu zaten herif evet. arabayı. Bak, Batmobile'i sen kendin, kendin tasarlayıp kendin yapmışsın değil mi? <gülüyor> İnsan biraz böyle şey, rahat sürer değil mi? Ortada böyle, He. Batwing'de de böyle. He. Sürekli böyle bir sürekli sıkışmış. Herif sürekli Jen'in pozisyonunda araba kullanıyor bence ya. Bence Afet tasarlamış. <gülüyor> Afet'e göre yapmışlar arabayı. Sonra unutmuşlar değiştirememişler. An annesini bence, annesinin bence rahmine geri dönmek istiyor Batman tamam mı? Marta'nın rahmine geri dönmek istiyor. Sürekli C'nin pozisyonunda i̇şte abi araç, araç ara, Araçların da hiçbir özelliği yoktu. Tamam mı? Ya yani Mesela Nolan'ın Batman'inde herif işte böyle cücük yapıyordu. Aracın içinde binlerinde pozisyonuna geçiyordu. Ondan sonra araçtan pat ayrılıyordu. Batmobile şey Bat cycle işte. Batbot. Ne baksa, Batbot çıkıyordu. Tekerlekler dönüp köşeleri Yani böyle Elekt, yani bir tasarım vardı işin içinde hakikaten. O an bak bunu düşünmüş. Şunu düşünmüş. Aa, su köşeyi nasıl alacak lan bu lastikleri Batmobil'i. Batmobili Batmob, yani ben bu yeni Batmobil ile Batwing'in görsel tasarımını beğeniyorum açıkçası. Fakat dediğin gibi Neyini fonksiyonel. Görmek. ha fonksiyon olarak bir Fonksiyonel şey. bir şey yok. Bak Batmobil'in önünde bir tane şey taramalı tüfek var. Batwing'in de önünde bir tane taramalı çüfek evet, var. Evet abi bu ta. Yani Batwing'in tek işe yaradığı şey Elifi şöyle zıplattı bir. <gülüyor> Onu da afret yaptı zaten. Vallahi afret şöyle yaptı. Zıplattı yani araçların ee, yani Batman'in hiçbir katkısı evet, yok. Bir gadget olayını hiç görmedik. Katkısı yok çünkü karakterin parçası bunlar aslında ama hiçbir katkısı yok karaktere. Batman'in tek gadget'ı abi tabanca abi. Onu onu gördük. Her şeyi tabancasına takıp kullanıyor. Evet. Yani işte o yüzden o 23 saniyesi çok iyiydi. Çünkü orada gadget kullanıyor. Uh, Hayır. Sırada. O gadget'ların da hepsi tabanca mı? Hayır ama şey kullanıyor işte. O bir, bir tane de atıyor. beterek atıyor. Hayır. Onu atıyor. Bir de silahları şey attı. Etkisiz hale getiren aparat atıyor silahların hepsine. Patlatıyor ya silahları. Evet, evet. Ondan sonra şeyini kullanıyor. E, ne o? Bet, işte, Grappling, hook. Grappling hook kullanıyor. Işte, o da tabanca. E, olsun. Onu, onu kullanıyor en azından. Tutuyor oradan bir şey fırlatıyor. eri, tutuyor oraya fırlatıyor. Adam mesela üstüne doğru işte... Saldıracaktan yani silah çekiyor herif kafaya vuratıyor falan hani e, dinamik kullanıyor anladın mı silahlarını Bir, yakın dövüşünü kullanıyor kolları kullanıyor ondan sonra yani, o oradaki dövüş koreografisi orası çok falan, iyi, çok iyi mükemmeldi. yani onu nasıl çekmişler ben anlamadım nasıl olmuş <gülüyor> Bu filmde, sonra biri yandan biri herhalde gizli çekmiş sonra koymuş <gülüyor> bilmiyorum onu... abi Başka şey, olayı çok güzel. Ee, üçüncü katta adamlar var. Sizin ikinci katta. Alttan çıkıyor herifler kapıdan beklerken. Herifi duvardan kırıp duvardan içeri alıyor falan. Yani Batman'liğini gösterdiği bir tane o sahne var. Evet. Süpermen'in Süpermen'liğini gösterdiği sahneler dandik. Hakikaten diyorum siz izlerken dedim ki herif Batman Süpermen filmi izlemeye geldik. Ee, adamın gözünden ne ışın attığını gördük. O sonra ne başka bir şey yaptığını gördük. Yani hiç bok yapmadılar, anladın mı? Batman veya Superman olarak. Yani şey, ben o stildeyim mesela. Superman'in 30 tane farklı şeyini görüyorsun. Hani işte uçmasız, hızlı, kayarak bilmem. dövüş sahneleri falan mesela ne kadar çok şey görüyorsun. Öyle düşün. Yumrukları, atışmaları, binlemeleri. Hani işte hakikaten şey hızında gittiğini, ışık hızında gittiğini, ışık hızı diyorum. Ses hızında gittiği falan. Vallahi bence görüyorsun şey çok garip. Q'lar yani şeyler var. Bak, şey çok garip. Şimdi o mesela Süpermen'in Lois'i yeni çölde kurtardığı sahne var ya. Çok zayıf bir sahne mesela. Zayıf bir sahne ve şey diyor işte o gök gürlemesi sesi vesaire ha. muhabbeti var. Şimdi o sonic boom ha. olayı sen ses hızını kırdığın zaman evet. oluşan sonic bir dalga tamam mı? Evet. O yüzden orada gök gürlemesi gibi bir ses çıkar. Sen uçmuşsun Amerika'dan geldiğini varsayıyorum. Hmm. Metropolystan uçmuşsun, gelmişsin. O isteğini <gülüyor> kurtaracaksın. Yani varmışsın, hmm. tamam mı? <gülüyor> Vardı. Yani. Vardığın andan iki sonik bomb niye çıkartırsın, tamam mı? Gelmişsin zaten. 100 metre kalmış. Orada niye iki kere daha ses hızını kırıyorsun? Durmaya çalış. <gülüyor> Durar, dururken olmuyor o işte. <gülüyor> ne bileyim oğlum, belki de falan değişti. O, o, o gerizekalı bir e, mantık hatası. Ki ondan sonra da işte bunun üzerine bir de şey kuruldu. İşte davaya hı. çıkıyor şey e, Afrikalı kadın işte gök gönüle biz sessiz duyduk ondan sonra o geldi ondan o sonra çok ve ne kadar saçma değil mi bak adam geliyor kurtarıyor bir sürü insan ölüyor değil mi e, silahla ölüyor zaten bu herifin Süperman ne alakası var Süperman'ın orada yani o. müdahale etti bir tane herif var zaten herifin tekerlekli sandalyesinde bomba olduğunu hı hı. 7 milyon anladı Süperman anlamadı 7 milyon anladı derken yani işte ev dünya sonra her yani izleyen herkes izlet osanı bu yer patlayacak ulan şimdiler. Yani bunu Batman anlamıyor, Superman anlamıyor. Biz mi anlıyoruz? <gülüyor> Kim süper kahraman oğlum, bu filmde? Biz. Ya herifin orada ortada patlama olacağını. Yani bu kadar öküzle göstersem m der ya. Anlar, anladın mı? Ondan sonra bu kadar kötü bir sahne kurulma olabilir mi? Patlayacaklar belli. Ben yani Lex next'tür yerinde yok zaten. Hmm. Orada silik vardı. O, o sahne güzeldi mesela. Benim hoşuma gidiyor. Grandma's Peach Ice Tea. Orası güzeldi. De... <gülüyor> yani ben kıza yazık oldu ya. An kız aslanmaz. mı? Ha. Saçmalık ya. Ne güzelim kız gitti. Keşke gitmeseydi. Ya sen Superman nasıl göremiyorsun abi böyle şeyleri? Görmüyorum. Ya Superman'i şey. geçtim. Batman nerede? Ya yani böyle durumlarda Batman'in zaten e, şey yapması şey, gerekiyor. Batman de değil canım. Batman'in omzunda değil ki. Ben suçluyum diye takılan bir Batman yani neye olsun ki? A bilmiyorum ya. Çok Ya zaten şeyler falan da neyse. <gülüyor> çok, şey çok şey var. ne tutsam elimde kalıyor. Anladın evet. mı? E, çok rahatsız ediyor. E, şey yapamıyorum. O yüzden bu film çıktığında umarım e... yani film için benim vereceğim puan Batman'in Superman'e çarpmadan önceki yüz surat ifadesidir abi. Kızorcidever. <gülüyor> <gülüyor> Aa siktir kaşeyi alamayacağız. <gülüyor> Ama mesela o sahne de bence daha iyi bir sahne olabilirdi. <gülüyor> zaten... Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü eğer orada aracın çok böyle hasar gördüğünü çok bariz bir şekilde görseydik çok daha... Şey... Karanlık sahne. Hayır hayır. Çünkü onun hemen önceki sahnesi tamam mı? Batmobile'de herif kamyonların içine giriyor tamam mı? İşte arabalara çarpıyor ondan sonra tekneler bilmem neler tamam mı? Adam duvarın içinden geçiyor. Çizik yok arabada tamam mı? Ama Superman'e çarptığında araba parça darmadağın olmuş olduğuna çok hariz bir şekilde görmüş olsak ki görmüyoruz orada. Çünkü karanlık ortam, Hı. araba da siyah zaten. O mesela çok daha tatmin edici bir sahne olurdu tamam mı? Bence ona çarpıp uçması gerekiyordu. Ha yani çarpıp zaten uçtu gitti de. Hani araba böyle bir dağılmış olsa tamam mı? Yani. Herif arabayla geri döndü şey. Evet çünkü o zaman diyecek ki, diyeceksin ki. Ya sen orada artsick yapıyorsun, do falan filan diyorsun ama yani bak arabanın ne oldu deniyor herif. Yani o kontrast birazcık daha iyi yakalanabilirdi gibi geliyor. Bir de mesela şey maskenin kapkara olması mesela beni biraz rahatsız etti. Tamam mı? Hı hı. Çünkü bir de şey e, nasıl desem birazcık daha organik bir e, dokusu var. Orada, evet, tamam evet. mı? Yani deri gibi. İkilmiş gibi, gibi. Tuhaf böyle Her işte. Maskeden bahsediyorum. Deri var. gibi. tamam Ya da kendi yüzünün bir parçasıymış hı hı. gibi bir böyle organik bir dokusu var. Fakat o Kaşındaki detaylar Hı -hı. tamam mı? İşte ne bileyim işte e, şey. Simsiyah maske. Karanlıkta çekiyorsun. Bir bok belli, evet, belli olmuyor. olmuyor. O yüzden adam böyle sanki böyle şey. E, yüzünü siyah boyamış hmm, ve çıkmış doğru. gibi duruyor. Ve or orada da o kadar küçük. Bir de böyle şey ya. O... Om adam boyunu yok. Ha. Omuz hayvan gibi geniş. O yüzden böyle şey. Hani. Dev bir küçük emrah gibi görünüyor bazı sahnelerde. <gülüyor> Rüya sahnesindeydi o yüzden. Rüya sahnesinde ışık sahnesi vardı. Evet. Şey, yani, Elif'in maskeyi şeyi falan çok güzel görüyorduk yani. Diğer türlü sanki yüzünü boyamış bir Hanzo evet. gibi duruyordu. O mesela benim çok hoşuma gitmedi. Oyuncağı güzel ama. Ha? Attoys yapmış yine. Ha. Bilmiyorum. <gülüyor> Wonder Art artık Ertan gönderir bizi bir tane. Bilmiyorum. Ha gönderir. Wonder Woman. Wonder Woman gönder bana yani. <gülüyor> Of Wonder Woman ama bilmiyorum Wonder Woman inşallah çok güzel olur Ya benim böyle birkaç tane başucu filmim var tamam mı birkaç tane de başucu dizim var Öyle <gülüyor> şeyi seviyorum Hani bazen yeni bir şey izlemek istemiyorsun <gülüyor> beğendiğini sevdiğini bildiğin, bildiğin garanti şeyleri izlemek istiyorsun ya çünkü onların hissettirdiği böyle bir konfor var <gülüyor> tamam mı Hani battaniyenin, yorganın altına girersin, açarsın, alırsın eline kahveni, çikolatanı, bilmem ne ne. Ee, yani benim şu anda Wonder Woman'la ilgili tek isteğim işte o başucu filmlerine koyabileceğim bir film olması. Aynen. Açıp açıp tekrar izleyeyim yani. Benim böyle hani kaset teype olsa eski tip böyle şey, teype uzatıp bir daha izleyemeyeceğim türde filmler var tamam mı? Yani açıp açıp izliyorum abi. Öyle bir film olur inşallah evet. evet. İnşallah öyle bir film olur. Açıp açıp izlerim. Neyse ufak ufak bitirsek. Evet, saat kaç kaç saattir konuşuyoruz oğlum? Oo, 4 olmuş saat. Ha Saatlerde bir saat ileri atınca boka sardı tabi. 2,5 saat, saat saattir Batman bokturu. <gülüyor> dur dur sen, sen e, biz e, Kafka büyük ihtimalle bir tane daha çekeceğiz. Ondan sonra bizim Gikendik tam tayfası da çekmek istiyor. Onlarla bir tane daha, daha çekeceğiz. Bilmiyorum yani. Onu birleştirir miyiz, birleştiremez miyiz de. Hepsini de boklayacak mısınız? Yani bilmiyorum. Ben artık bu filmi boklamak istemiyorum. Can sormuş kötü müydü film? <gülüyor> Gideyim mi diye. Gitsin gitsin. Neyse o zaman. Bir sonraki bölümün şeyini yapalım mı? Reklamını. Yapalım. Yap yapalım. Yapalım Daredevil. Daredevil konuşacağız. Sezon 2. Daredevil sezon 2. Warner'ın yapamadığını <gülüyor> <gülüyor> Netflix yaptın diye. <gülüyor> Oğlum bak ben ben Reflekin evet. sonra en kötü filmi Daredevil. Evet. Ee, şu an Daredevil'ı tekrar bize sevdiren Marvel. Ya bu arada ya bunu Daredevil podcastinde konuşuruz da şey çok iyi. Ben zaten ana karakteri Çoğu dizide çok nadirdir ki böyle ana karakteri çok sevdiğim için diziyi seveyim. Genellikle ben böyle yan karakterleri çok sevdiğim için dizileri çok seviyorum. Tamam mı? Hmm. Daredevil tam öyle bir şey benim için. Yani Matt Murdock ve Daredevil benim çok da skimde değil açıkçası. Hmm. Ama ne bileyim Foggy'i çok seviyorum. Hmm. Tamam mı? İlk sezonda şeyi çok sevmiştim. Kimp'in'i sevmiştim. Kimpinin Kim yanındaki neydi o herif? Herif ne lan? Hatırlamıyorum ben Vanessa çok iyiydi, Hı -hı. tamam mı? Mesela e, Jessica Jones'da da hani Jessica Jones'u da eh tamam sevdim. Ya yani Jessica Jones birazcık daha hani karakterleri de ettim Onun şeyi, e, anlatımı e, birazcık daha hoşuma gitmişti. Hani ama Daredevil'de mesela bu sezon Punisher, Elektra. <gülüyor> Abi işte hikaye e, konuşuruz onu iyi olduğu zaman e, hangi karakter olduğu çok önemli değil yani. yani çok büyük karakter olması veya çok küçük karakter olması önemli değil hikaye ve anlatım Hayır, iyi karakter iyi kurgusu kurarsa benim için her zaman için e, şeydir hani o hikayenin geçtiği dünya iyi sağlam bir şekilde kurgulanmış mı he. yani karakterler Batman ve Superman'de Metropolis Gatımın nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Ama yan yanalar galiba. Karşı ben, karşı Ben tabii şeyler. bir sürü haber girdiğim için biliyordum ben filmi. Abi sen biliyorsun da filmde bir tane harita yok. Yani bir yerde var galiba ama onda da hızlı geçiyor. Anlamıyorsun zaten. Abi, yani ben daha öncesinden biliyordum. <gülüyor> yani herif Gatımdan Gotham, ondan sonra osurduğu Gotham. zaman Metropolis'tan evet, duyuluyor. Evet. <gülüyor> Onu şey, anladım ben yani. E, New York'un altında Metropolis ve Gatım yan yana. Anadolu, Avrupa bak Gotham Anadolu'ya kızı. Metropolis Avrupa'ya Ya İzmir'deki işte karşıya yakıyor muhabbet öğrendi. Tabi böyle şey ironileri de çıkıyor. Şimdi madem Superman Batman bu kadar yan yana bu dip dibe göt göt eder, değil mi? Ya yani şimdi Gotham'da bir olay olduğu zaman Superman gitmiyor mudur oraya? Sikri Gidiyordur. Hani herif Meksika'ya gidiyor işte yanan binadan kadın kurtarmak için. Gotham'a da illa uğramıştır tamam mı? Gotham'a ne gideceğim diyor pislik. <gülüyor> Gatım downtown gibi zaten. Hayır zaten adam öyle dursa duyuyor zaten. Hmm. Gidip iş halledip dönüyordur yani. E çok daha önce Batman ile karşılaşmış olması gerekmiyor mu bu adamın? Durumu da var. Anlatabiliyor muyum? İşte dünyayı geziyor ya. E, dünyayı geziyor da işte Anadolu yakasına gitmiyor mu bu adam? Gitmemiş. Kaçıyor hep. <gülüyor> of bilmiyorum ya. Minimum hadi Neyse. kapat kapat. Kapatıyorum. Kapat, sıkıldım vallahi. Bir sonraki eee <gülüyor> balkonyon balkon keyfinde Derdevol. Derdevol 2. sezon konuşacağız. Um ve sanki de bir konuğumuz olabilir. Evet. Emin değiliz. Daimiyiz. Evet. Uyanıp gelirse Arkadaşlar olacak. bir ara Marvel Agents of Shield konuşacağız merak etme. Orada. <gülüyor> <gülüyor> Onu, Onu da konuşuruz bir ara. ben güncelim bilmiyorum. Ya sen güncelsin ben 3 bölüm fan zaman lazım, lazım sanırım. Ben güncelim, güncelim abi. Onu artık sezon finalinde konuşuruz. He. Konuşuruz. O zaman o zaman ee gigix.com bay bay.